İkinci İktisatçılar Haftamızın ilk oturumu Dijitalleşmenin etkileri Sermaye ve emeğin geleceği Başlığını taşıyor Bu oturumun Sunuşunu Sayın Profesör Doktor Hacer Asal yapacak Hacer Hocamın özgeçmişini okumak istiyorum Önceklere izin verirseniz Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğindeki lisans eğitiminden sonra ABD'de North Üniversitesinde Master yapmış 5 yıl ABD'de zemin mekaniği alanında mühendis olarak çalışmıştır. İngiliz Kültür yeti ile gittiği İngiltere'de doktorasını Sussex Üniversitesi'nde Science Policy Research Unit'ın e, Unit Bilim Teknoloji ve sanayileşme Programı'nda tamamlamıştır. Genève'de e UQTR'da teknoloji programı bölümünde çalıştıktan sonra İtir İşletme Fakültesi'ne girmiş, İktisat Anabilim Dalı Başkanı Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde müdürü yardımcısı gibi. İdari görevlerinin yanı sıra bilim, teknoloji ve toplum yüksek lisans programını açmıştır. 2005 yılında Işık Üniversitesi'ne geçerek insan ve Toplum Bilimleri Bölümünü kurmuştur. 2017 Temmuz'unda Barış Yüzyılcısı olduğundan istifa edene kadar Işık Üniversitesi'nde çeşitli kademelerde görev yapmış, Teknoloji ve inovasyon yönetimi yüksek lisans programını açmıştır. Esnek üretim organizasyon biçimleri, teknoloji ve inovasyon yönetimi, yeni teknolojilerin ölçek ekonomisine etkileri, fortis ve post üretim yeni teknolojilerin kadın istihdamlar ve çalışma hayatına etkileri, sanayi 4.0'un sosyal ekonomik etkileri gibi konularda çok şeyde ulusal ve uluslararası yerimiz bulmaktadır. Sayın Hocam'a açış konuşmasını yapmak üzere, sunuşunu yapmak üzere küsüye baktık. teşekkür ederim değerli konuklar. 1974 yılında başlayın. 33 yıldır aralıksız devam eden İktisatçılar Haftası'na ben de hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu arada bu etkinliği 33 yıldır başarıyla sürdüren İktisat Fakültesi mezunları cemiyetinin 75. yılını da kutluyor ve daha nice yıllar Evet iktisatçılar haftasının bu ilk e, oturumunda e, dijitalleşmenin etkileri sermaye ve emeğin geleceği başlığı altında ben e, size sanayi 4.0 ve onun emeğe etkilerini e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz son dönemde iş dünyası hem dünyada hem e, Türkiye'de e, 4. sanayi devrimi olarak da nitelendirilen sanayi 4.0'ı konuşuyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda bildiğiniz üzere Davos'taki Dünya Ekonomik Zirvesi'nin ana gündem maddelerinden biriydi. Dünya Ekonomik Forum raporuna göre gelecek 10 yılda sanayi 4.0, imalat, enerji, tarım, ulaşım ve ekonominin bütün diğer sektörlerinde dramatik değişimler yaratıyor olacak. E, dijital teknolojilerle bağlantılı olan uluslararası büyük veri e, (big data) da deniyor. E, akıllı fabrikalar, akıllı şehirler, robotlar, sensörler, e, üç boyutlu yazıcılar gibi teknolojik gelişmeler sadece insanların nasıl çalıştığını değil, nasıl insanlar olacağını da etkileyecek diyor rapor. E, başka Almanya. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya olmak üzere e, gelişim ülkelerin gündeminde yoğun bir şekilde yer alan bu e, 4. Sanayi Devrimi'nin Türkiye'de de hem CİSİAD hem de çeşitli sanayi odalarının gündeminde olduğunu görüyoruz. E, CİSİAD 2016'da Türkiye'nin Sanayi 4.0 Dönüşümü adlı bir konferans düzenledi. Ve Türkiye'nin e, küresel rekabetçiliği için bir gereklilik olarak Sanayi 4.0 gelişmekte olan ekonomi perspektif başlıkında bir rapor yayınladı. Son olarak da 3 ay önce yani Aralık 2017'de Türkiye'nin sanayide dijital dönüşüm gelkinliği Türkiye'nin 4. sanayi sanayi devrimi başlıklı bir araştırma raporu daha çıktı. Burada teknoloji e, firmalarının e, dijital yetkinliği üzerinde bir e, çalışmanın bulgularını e, görebiliyoruz. E, yine 2016'da e, Türkiye Odalar ve Borsalar e, Birliği Organizasyonu'nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, e, Büyük Millet Meclisi'nin çeşitli komisyon başkanları, çeşitli müsteşarlar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanlığı'ndan oluşan bir heyet, Almanya'da Sanayi 4.0 inceleme gezisine e, gittiler. Ee, ve Bosch, Siemens, Mercedes, Wittgenstein gibi sanayi devlerini gezerek sanayi 4.0 ile ilgili gelişmeleri yerinde incelediler. Ayrıca Ege Bölge Sanayi Odası'nın sanayi 4.0 uyum sağlayamayan kaybedecek başlıklı bir da bulunuyor. Şimdi ben burada başka e, sanayi 4.0'ın ne olduğunu, işin fazla teknik boyutlarına girmeden... Yapılan bazı çalışmalardan yararlanarak size kısaca aktarmaya çalışacağım. Daha sonra e, dijitalleşmedeki bu son gelişmelerin e, günlük hayatımıza ve genel olarak iş gücüne ama özel olarak da kadın emeğine e, nasıl yansıyacağını e, irdelemeye çalışacağım. En sonunda genel kapitalist sistem açısından olası gelişmelerin neler olabileceği konusunda biraz akıl yürütmeye çalışacağım. Şimdi ilk önce e, sanayi e, 4.0 ne? Aslında bu devrim en basit şekliyle söylemek gerekirse en ileri teknolojilerin derinlemesine üretimin içine yerleştirilmesini anlatıyor. En önemli anahtar kelime ise iletişim. Makine, ürün, sistemler, süreçler ve insanlar... Sensörler ve uyarıcılar yoluyla birbirlerine bağlanıyorlar, birbirlerinden haberdar oluyorlar ve tüm süreç boyunca birbirleriyle iletişim kuruyorlar. İmalatın ya da sanayinin sınırlarını da aşan e, günlük yaşama girmiş biçimiyle de bu değerime Internet of Things ya da nesnelerin interneti de deniyor. Şimdi ürünler kendi geçmişlerini, mevcut durumlarını, hedef duruma ulaşmak için geçmeleri gereken yolları, hatta alternatif yolları biliyor. Ve bu doğrultuda ürün makineye nasıl bir süreçten geçmesi gerektiğini anlatabiliyor. Benzer şekilde çalışanlar da sistem ile iletişim halinde uzaktan sisteme müdahale edebiliyorlar ve süreci yönlendirebiliyorlar. Üretimde tam bir entegrasyon var. Bu entegrasyon hem firmanın bütün birimlerinin dikey ente entegrasyonu yani işte pazarlama, satış, ürün geliştirme, planlama, e üretim, bilgi teknolojileri ve finans gibi birimleri kapsıyor. Hem de değer zincirinin tüm aşamalarının yatay entegrasyonu kapsıyor. Yani tedarikçi, üretici, dağıtıcı, lojistik firmaların yatay entegrasyonundan bahsediyoruz. Ayrıca bir de e, makine ve sistemler, uyarıcılar tüm süreç boyunca veri üretiyorlar. Hangi makine, hangi ürün, hangi sıcaklıkta, ne kadar süre vesaire gibi çeşitli veriler üretiyor. Bu veriler analiz edilerek sürekli, sürekli olarak iyileştirilebiliyor. Yani 4. E, sanayi Devrimi ile Üretim süreci müşteriden tedarikçi alana kadar bütünleşik bir şekilde çözümlenebiliyor. Bu verilerin ilerleyen dönemlerde de makinaların kendi kendine karar verebileceği bir sisteme geçişi sağlaması öngörülüyor. Şimdi raporlarda ifade edildiğine göre sanayi 4.0 dönüşümü ile fabrikalar 7/24 çalışabilecek. ...ama diğer yandan enerji tasarrufu da sağlanacak. Hatayı anında fark eden e, makinalarla daha az hatalı ürün e, ortaya çıkacak... ...ve tabii üretim e, daha kaliteli olacak. Tüm değer zincir boyunca firmalar iletişim halinde olduğunda... ...hem optimizasyonu tüm değer zincirine yanmak mümkün olacak... ...yani sürekli e, iyileştirmeler gerçekleştirilebilecek hem firmaların daha esnek olmaları sağlanabilecek. Yani firmalar pazar ve e, talep e, değişikliklerine karşı hızla kendilerini adapte edebilecekler. Şimdi e, sürekli kar maksimizasyonu amaçlı çalışan ve sürekli rekabet içinde olan tekih sermayelerin bu yer aldığı bu e, değer zincirinin tümüyle böyle kapital sistem içinde bütünleşmesinin mümkün olamayacağını ileri süren çalışmalar da var ama ben bu konuya girmeyeceğim burada. Fakat dijitalleşmenin sermayeyi etkisi açısından irdelenmesi son derece önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yine sanayi 4.0'da e, müşterilerin e, sisteme entegrasyonu da söz konusu. E, Müşteriler ürün tasarımına dahil olabiliyorlar. Onların da istekleri doğrultusunda da firmalar, e, firmalar tarafından çok daha düşük maliyetlerle özelleştirilebilen, kişiselleştirilebilen ürünlerin üretilmesi mümkün olabiliyor. Bir ürün arızalandığı anda kendisi e, müşteri hizmetlerine durumu rapar, raporluyor. Yani böylece e, müşterinin böyle bir şey yapmasına gerek kalmadan son kullanıcılara e, daha iyi hizmet e, verilebiliyor. Siemens'in diğer e, öngörüleri de e, pazara sunma süresinin %35 ile %50 arasında e, mühendislik giderlerinin %30'a kadar azaltılabileceği ve yüzde yetmişe kadar varan enerji tasarrufu sağlanabileceğinden bahsediliyor. Ayrıca dördüncü sanayi devrimi yapısının önümüzdeki on ila 20 yıl içinde yaygınlaşacağı, Almanya'nın ise bu dönüşümü önümüzdeki on yıl içinde tamamlanacağı öngörülüyor. Şimdi bu uygulamalara somut bir örnek var mı diye şöyle bir baktım. Ee, şöyle bir örneğe rast geldim, Simens'in Gipri fabrikasında gerçekleştirdiği e, Maserati e, otomobil üretiminde tasarımdan e, pazara iletilmesine kadar geçen süre boyunca sanayi 4.0 elementlerinden yararlanarak aynı sürede, aynı kalitede de koruyarak 3 kat daha fazla Maserati e, üretilebilmiş. Şimdi Ericsson'un şirketi tarafından yapılan tahminlere göre 2020'li yıllarda 50 milyar cihaz internete bağlı olarak çalışacak. Tüm bu sistemin çalışmasını sağlayacak altyapı ise yakın bir zaman önce geliştirilen internet protokolünün 6. sürümüyle IPV6 diyorlar bu sürümle garanti altına alınmıştır burada. Bir önceki dördüncü sürüm sadece 4.3 milyar cihazın adreslenerek internete bağlanmasını sağlarken bu altıncı sürüm ile bu rakam bugün kullanılan dördüncü sürümden katrilyon kere trilyon kat daha fazla artmış. Yani insanın hayalini erişemeyeceği kadar çok cihazın adreslenerek internete bağlanmasının yolu açılmış durumda. Evet, yani yazılanlara bakılırsa e, bilgisayarlarla yönetilen tam otomatik, tüm üretim tesislerinin internete bağlandığı ve robotların hem imalat hem de hizmetler sektöründe söz sahibi olduğu bir çağa giriyoruz. Ve bunun teknolojik altyapısı da biraz Birazdan e, tüm bu gelişmelerin emeği olan etkisini ele almaya çalışacağım ama Yakın bir gelecekte birbirleri durmadan haberleşen bu akıllı makinaların günlük yaşamımızda da çok önemli bir yer tutacağını düşünüyorum. Biraz günlük hayatımızda neler olabilir konusunda verilen örneklerden size aktarmak istediklerim var. Şimdi bir örnek evinizde var olan tüketim araçları ve gıdaların raflarının e, tartı sistemleriyle donatıldığını e, düşünün. O tartı sisteminin sizin çeşitli ürünlerine kadar sıkı kullandığınızı takip eden mesela işte sabun, şampuan vesaire, zeytinyağı gibi haftada e, bu bütün bu malzemeleri haftada ortalama kaç defa kullandığınızı ve ne kadar süre içinde dikkateceğinizi hesaplayan bir e, bilgisayarı var. Bu bilgisayar dolabınızın içindeki yiyeceklerin durumuyla ilgili ilettiği bilgileri de toplayıp evinize bitmekte olan e, ürünlerin listesini çıkarıyor ve marketinizin bilgisayarına sipariş veriyor. Marketteki başka bir bilgisayarda bu siparişleri bantulara sonra da küçük alışveriş sepetlerine gönderiyor. Bu sepetler drone'ların üzerinde bulunan sensörler aracılığıyla Evinize yollanıyor. Kapıda size ait özel asansörü şifreyle kendi kendine internet üzerinden açıyor. Böylece dairenize kadar gelmiş oluyor bütün siparişler. Evet, daha yakın gelecekte gerçekleşebilecek gibi gözüken bir örnek daha vermek istiyorum. Akıllı telefonlarımızdan çağıracağımız sürücüsüz elektrikli bir araç. İstediğimiz noktadan bize alıp istediğimiz noktaya götürecek. Kullandığımız kilometre kadar bir bedeli kredi kartımızla ödeyebileceğiz ve tabii ki park yeri aramak derdi kalmayacak. Üstelik bu araçların kaza yapma ihtimali çok az, hava kirleten gazlar ve gürültü de çıkarmayacaklar. Şimdi kişisel otomobillere gereksinimi bir hayli azaltacak gibi görünüyor. E, görünüyor bu e, gelişme. E, ama tabii bu gelişmenin otomobil sektörünü nasıl etkileyecek konusunda da e, ayrı bir çalışma e, yapmak e, gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer yandan e, yanımızda taşıyacağımız bir mobil sağlık robotu tansiyonumuzu kan şekerimize bu özellikle e, beni çok ilgilendirdi. Ya da kolesterolünüzü düzenli olarak ölçüp, bunu yapan zaten cihazlar var şu anda ama farklılık şu, bu, bütün bu ölçülen şeyler doktorunuza sürekli rapor alınacak. Herhangi bir sağlık problemi gözüktüğünde hemen teşhis kullanılacak ve erken tedavinin de önü açılıyor olacak. Şimdi bilim kurulu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz hizmetçi robotlar, Hızla, e, gündelik hayatımızda dahil iyi olacak, e, işte ürünümüzü yapacak, çabaşırımızı yıkayacak, evimizi temizleyecek. Hatta yemek yapacak, daha geçenlerde internette dolaştı bir gurme robot geliştirilmiş, gayet güzel gurme yemekler yapabiliyor. E, bunun dışında işte robotlar görev alacak geliyor. Küresel ölçekte birbirleriyle haberleşen bu robotlar toprağın cinsine göre doğru ürünü doğru miktarda üretecek. Üstelik üretilen ürünlerde hormon ya da kimyasal kalıntılar olmasına izin vermeyeceklermiş. Tabi madencilik gibi tehlikeli sektörlerde de robotlar çalışacak. Hem insan yaşamı gibi tehlikeli işlerde riske atılmayacak hem de insan vücut tarafından üretilemeyecek çok miktarda üretim bu sayede sağlanabilecek. Ee, bu üç boyutlu yazıcılar da e, çok önemli bir gelişme gibi gözüküyor. Bunlar sayesinde kişiye özel e, butik imalat e, ortaya çıkacak ve sanayi çağının tek tipten çok miktarda üretilen e, fordis düzeni e, değişerek kişiye özel Butik üretimin öne açılacak. Elinizdeki üç boyutlu yazıcılar sayesinde bazı temel ihtiyaçlarınızı kendiniz üretebileceksiniz. Mesela işte bardak, çanak, masa, sandalye, mücevher, tişört gibi şeyleri kendiniz evde üretebiliyor olacak. Yani değerli konuklar üretim evlere girecek ya da tüketici aktif olarak üretime katılıyor olacak gibi gözüküyor. Peki şimdi bu gelişmelerin e, emeğe etkisi ne olacak e, ona geçmek istiyorum. Çok açıktır ki sanayi 4.0 dönüşümü ile ortaya çıkan e, bütünleşim sistemde insan emeğine duyulan ihtiyaç azalacak. Ve yapay zeka ve robotlar bir anlamda iş, insanları işlerinden e, edecekler. Daha başka bir değişme. Yeni endüstriye ayak uyduramayan herkes, her şey, şirketler ve ülkelerde dahil olmak üzere bu durumdan çok olumsuz etkilenecek. Dördüncü sanayi devriminin yalnız fabrikaları değil, aynı zamanda ofis çalışanlarını ve hizmetler sektörünü de ters yüz edeceği anlaşılıyor. Örneğin yatırım danışmanı, hasta bakıcı, taksi ve kamyon şoförleri teknolojiyle rekabet eder, e, hale gelecekler. Mesela en somut örnek olarak diş teknisyenlerinin işini 3 boyutlu yazıcılar tarafından e, yapılacak deniyor. E, vergi danışmanlarının işini de algoritmaların devralacağı öngörülüyor. Diğer yandan e, teknolojideki ilerlemelerin yeni iş alanları ortaya çıkaracağı ve 2 milyonluk bir e, istihdam yaratacağı belirtiliyor listede. Dördüncü e, sanayi devrimi dünyada genel olarak istihdamın son derece olumsuz etkileyeceği çeşitli kaynakça, kaynaklarca vurgulanmakta. E, mesela Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre e, 10 yıl içinde e, Amerika'daki işlerin %47'si yok olma riski taşıyor. Son bir örnek, geçen yıl şöpürsüz bir kamyon konvoyu Sofya'dan başlayıp Avrupa'yı baştan başa geçti ve Hollanda'daki Rotterdam limanına ulaştı. Bu nakliye şirketleri açısından nakliye maliyetinin %75'ini teşkil eden emek gücünün tasarrufunun çok daha ötesinde bir karlılık anlamına geliyor. Çünkü yasalara göre Kamyon şoförleri günde 8 saat ara vermeden sadece 11 saat direksiyon başında kalabiliyorlar. Halbuki işte sürücüsüz araçlar günde 24 saat yol alabiliyorlar. Bu maliyetin %25'iyle 2 misli verim almaya karşılık geliyor. Ayrıca kilometre başına ücret alan ve dolayısıyla hızlı gitmeye eğiliminde olan şoförlere göre... Optimumumuza ayarlanmış olan sürücüsüz araçlar müthiş bir yakıt tasarrufu da sağlayacak deniyor. Şimdi bu gelişmenin iş gücünü etkisi sadece kamyon şoförlerinin işsiz kalması da değil aslında. Onun yanı sıra otoyollar boyunca kamyon şoförlerinin hizmet veren moteller, benzin istasyonları, restoranlarında büyük ölçüde işlerini e, kaybedecek olması farklı bir e, e, boyut getirecek diyelim. Almanya'nın e, devlete bağlı bilişim teknolojik kurumu e, Bitko'nun bir raporundan bahsetmek istiyorum size. E, bu rapora göre gelecek 5 yıl içinde robotlar ve algoritmaların insanlardan işleri devralması sebebiyle Almanya'da 3.4 milyon kişi işini kaybedecek. Bu da şu anda 33 milyon kişinin sigortalı çalışmakta olduğu Almanya ekonomisi için her 10 kişiden birinin işini kaybedeceği anlamına geliyor. Ama işin ilginç yanı daha önce dijitalleşmenin insanların işine mal olmayacağını iddia etmiş olan Bitcoin bu son raporunda dijitalleşmenin istihdamın büyük ölçüde e, azaltacağını öngörüyor. E, Çünkü e, şöyle rakamlar var. Almanya'nın iletişim sektöründe 90'lı yıllarda 200 bin çalışan varken bugün dijitalleşme sebebi buradan %90 azalarak 20 bine kadar gerilmiş durumda. Yine Bitkom raporunda bu hızlaki bir değişimin etkileyeceği sıradaki sektörlerin işte bankacılık, sigortacılık hatta kimya ve ilaç sanayi e, olduğu da ifade ediliyor. E, ayrıca da gelecek 20 yılda bugün var olan mesleklerin yarısının yok olacağı öngörülüyor. Şimdi... E, Öbür taraftan sanayi 4.0'la birlikte geleneksel çalışma alanları kalktıkça ucuz emek nedeniyle emek yoğun işlerin yapıldığı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki istihdamın da çok büyük bir darbe alacağı açık. Örneğin bunun izlerini Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun açıkladığı bir raporda gördük görmek mümkün. 50 büyük şirketin global tedarik zincirinde ee, çalışanların aslında e, taşeronlar sistemiyle birleşmekte olan ülkelerde zaten e, yoksulluk içinde yaşayan insanlara yaptırıldığı ve bu nedenle bu dijitalleşme nedeniyle 116 milyon kişinin işini e, kaybedeceği ve böyle bir gizli iş gücünün e, var olduğundan bahsediliyor. Bir başka ilo raporuna göre iki yıl içinde yani bu iki yıl dediği 2018 ve 2019 yılları işsiz sayısının 4.8 milyon kadar artması bekleniyor. Almanya, Fransa, Çin, Brezilya gibi 15 büyük gelişmiş ve emerging market denilen ülkeler tabsee bir başka araştırmada da sanayi 4.0 dönüşümü ile birlikte sadece bu ülkelerde yani de 15 e, ülkede e, 7.1 milyon işin e, yok olacağı, bunun yanı sıra e, bilgisayar mühendisliği, IT e, informasyon teknolojileri ve e, matematik e, alanlarında 2.1 milyon yeni işin ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Bu e, Sadece Avrupa'da 2020'ye kadar e, 850 bin bilişim teknolojileri elemanı açığı olacağı e, ve en çok da mesela veri yönetimi, veri güvenliği, programlama, büyük veri analizi, e, yazılım geliştirme becerilerine sahip elemanlara ve en çok da siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç olacağı öngörülüyor. Sibel güvenlik gerçekten çok önem e, kazanacak benimki. Çünkü bütün makinaların internete bağlı olarak çalıştığını düşünüp herhangi bir e, arızada bütün sistem çöküyor e, olacak. Evet şimdi e, ben bir kadın olarak e, bütün bu e, gelişmelerin kadın, emeğe, e, kadın emeğine etkisinin ne olacağı konusunu da gündeme taşımak istiyorum. Bilim üzere hemen hemen her sektörde kadınlar daha ziyade vasıfsız ya da düşük vasıflı emek yoğun işlerde çalışıyorlar. Dolayısıyla özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki emek yoğun işlerde çalışan kadınların işlerini kaybetmeleri riski çok yüksek. Dünya Ekonomik Forumu 2016 konferansında tartışmaya açılan ve 4. Sanayi Devrimi'nin kadınların çalışma yaşamına katılımını nasıl etkileyeceğini inceleyen endüstride Cinsiyet Ayrımı raporuna göre gelecek 5 yıl içinde 3 milyon kadının işini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu raporunda Sanayi 4.0 dönüşümüne bağlı olarak açılacak yeni işlerde teknik alanlarda çok az varlık gösteren kadınların ateş altında olacağı ifazında duruyor. Sanayi dönemiyle birlikte daha da gelişeceği ve büyüyeceği ömrler, e, bilişim sektörüne baktığımızda bilgisayar ve informasyon teknolojilerinin cinsiyet eşitliği açısından ya da eşitsizliği açısından e, çok kötü bir şöhrete olduğunu zaten e, biliniyor. E, tüm dünyada üniversite okuyan her bin kadından sadece 29'u. ...bilişim ve ilgili alandan mezun oluyor. Ve bu 29 kadından sadece 4'ü... ...bilgi ve iletişim teknolojilerinde işe giriyor. Dilovat firmasının uluslararası bir araştırmasının bulguları da... ...2016 sonu itibariyle gelişmiş ülkelerde... ...kadınların IT sektöründeki işlerin... ...yüzde 25'inden de daha azında istihdam ediliyor olacağı bölümdeydi. Öte yandan İskoçya'da teknoloji sektöründe yürütülen bir araştırma teknik işlerin sadece %18'inde kadın olduğunu ve araştırmanın katılımcılarının bu açığın gelecek 15 yıl içinde de kapanma ihtimalinin olmadığını düşündüklerini ifade ediyor. İngiltere'de 2014 yılı bilgisayar bilimleri mezunlarının sadece yirmisi kadın. Daha da kötüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980 yılında bilgisayar bilimlerinde kadınlar toplam yüzde %36'sını teşkil ederken 30 sene sonra yani 2010'da bu oran %36'dan %18'e düşmüş. Yani işler daha da kötüye gidiyor gibi gözüküyor kadınlar açısından bilişim sektöründe. Ee, Avrupa'da da baktığımızda 2014 yılında bilişim mezunlarının sadece liste 20 e, olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sektörde çalışan kadınlara e, baktığımızda Avrupa Komisyonu 2014 yılı raporuna göre e, bilişim sektöründe çalışan 7 milyon kişinin ki buna bu 7 milyona e, çağrı merkezlerinde çalışanlar da dahil. Bu 7 milyonun %30'a yakını kadın. Bu oran uzman seviyesinde %16'ya düşüyor. Uygulama ve sistem geliştiricilerde ise kadın çalışan oranı sadece %10. OECD ülkeleri genelinde ise 2015 yılında bir teknolojisi teknolojisiyle çalışan uzmanları sadece %20'sinin kadın olduğu rapor edilmiş. Dünya Bankası 2016 Dünya Gelişme raporunda da erkeklerin dijital sektörlerde çalışma oranının kadınların 2.7 kadar olduğu ama spesifik bilişim becerileri gerektiren işlerde ise erkeklerin kadın çalışanların yaklaşık 8 katı 8 katı kadar olduğu belirtildi. Şimdi birleşim sektörünün en önemli geliştiricilerinden biri olduğunu birbirinin silikon varisine baktığımızda da durum pek farklı değil. Mesela Apple şirketinde teknik işlerde çok şarkı kadın oranı yüzde yirmi. Üstelik de Apple şirketi bu konuda en iyi durumda olan şirket olarak biliniyor. Twitter'da bu oran sadece yüzde on. Dünyanın en büyük 11 teknoloji firmasında teknik işlerin yüzde seksen erkeklere ait. E, bilişim sektöründe de tabii kadınları yönetici kadrolar mümkün e, görmek mümkün değil. 2016 yılı itibariyle kadın CEO'ların oranı yüzde 5 ile tüm sektörler ortalamasında yüzde dört altında. Bu da ilginç bir adam. Bu haliyle bilişim sektörü erkek çalışan oranı sıralamasında geleneksel kas gücüne dayalı özellikleri olan sektörler denilmiş işte temel ve altyapı ve enerji sektörlerini takip eden üçüncü sektör ünvanına sahip. Ve hepimiz biliyoruz ki kas gücüyle hiçbir ilişkisi yok bilişim sektörüne bir ilginç şey daha bilgisayar mühendisliğinden mezun kadınların işe girdikten sonra işi terk oranı da bir hayli yüksek. Mesela teknik işlerde çalışan kadınların yüzde elli kariyerlerinin daha ortasındayken işlerinden ayrılıyorlar. Tüm sektörler bazında eşit muameleye tabi olmadığını söyleyen Çalışan kadınların oranı %45 iken bu bilişim sektöründe çok daha yüksek %60'lara varıyor. Bir çarpıcı şey rakamdan daha bahsetmek istiyorum. Umarım bu rakamlarla sizi ama hepsi bana çok ilginç geldiği için aktarmak istiyorum. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2014'te yaptığı kadınlarla erkeklerin eşit ekonomik ve politik katılımını ifade eden cinsiyet paritesinde 80 yıl içinde eşitlik sağlanacağı öngörülürken bir yıl sonra 2015 yılında bu parite 117 yıla çıkmış vaziyette. Bu değişiklikte de dijital, dijitalizasyonla oluşacak teknolojik gelişmelerin değişimlerin kadınlara yapacağı, tahmin edilen olumsuz konusuz çok açık bir göstergesi gibi e, gözüktü bana. Ee, neden böyle? İşte bunun e, yani kadınların bilişim sektöründe niçin bu e, kadar yoğun bir şekilde yer almadığının önündeki engeller, nedenler hepimizin bildiği şeyler aslında. İşte kadının e, toplumsal e, rolü e, konusundaki gelenekler e, ata ergin e, kültürün kadınlar bunlar tarafından e, maalesef işselleştirilmiş olması, erkek baskın e, çevreler gibi dışsal e, etkenler, e, rol modellerin yetersiz olması, e, çalışma ev hayatı dengesi kurma konusundaki güçlükler bu nedenler arasında sayılıyor. Çünkü bir de Türkiye'den e, bazı veriler vermeye çalışacak. Ee, çok sınırlı veri var maalesef bu konuda. Ama e, durumunda pek farklı olmadığını Türkiye'de de gösteriyor. Ee, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 2015 yılı itibariyle 144 ülke arasında e, 130. sıradayız. Olarak. Ee, Türkiye kadınların üç gücü katılım oranında dünyada 124. bunları biliyoruz zaten bazı verileri atlayacağım. Vakit geçiyor. Türkiye'de 2016'da tüm bilişim sektöründe kadın çalışan yüzdesi yüzde 28 olarak verilmiş. Telekomünikasyon sektöründe çalışan kadın oranı ise daha düşük. Yüzde yirmi Bu oranlar sanırım sanayi 4.0'da Türkiye'de kadının olası yeri konusunda bize bir verebiliyor. Bir de Türkiye'de gelecek vaat eden e, bilişim sektörüne eleman yetiştiren yüksek öğrenim bölümlerindeki öğrenci sayılarına baktım. 2012-2013 öğretim yılında elektrik, elektronik kontrol ve haberleşme mühendisliği bölümlerine başlayan kız öğrenci sayısı bu bölümlere yeni başlayan toplam öğrenci sayısının %19'u kadar. Bu bölümlerden aynı yıl mezun sayımlarına baktığımızda da hız mezunlarının yüzde %16 olarak gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Ee, takip eden yıllar itibariyle bilgisayar bilimleri ve elektronik otomasyon bölümlerinde eğitim gören kız öğrencilerin 2013 ve 2016 yıllarındaki oranlarına baktığımızda yöntem sadece bu e, Yılları bulabildik. E, bu oranlara baktığımızda da maalesef e, rakamlarda bir gelişme olmadığını e, görüyoruz. Hatta 2013 yılında elektronik otomasyon bölümlerine giren kız öğrenci oranı %24 iken 2016'da bu oran %22'ye e, gelinmiş. Dolayısıyla sanayi 4.0 devriminden ülkemiz kadınlarının da, e, cinsiyetler arası hem nicelik hem e, nitelik olarak var olan e, istihdam uçurumunu kapatacak şekilde faydalanma ve ortaya çıkacak fırsatlardan yararlanabilme yararlanabilme olasılığının maalesef e, bir hali e, düşük olduğu görülüyor. Yani e, bütün bu çalışmalardan yola çıkarak e, günlük hayatımızın bir parçası haline gelecek olan e, birbirleriyle il iletişim halinde bir cihazlar Günlük market alışverişinden temizlik hatta çocuk bakıcılığına kadar ev işlerinde yardımcı robotlar kadınların işlerini bir hayli kolaylaştıracak ve zamanlarını çok daha iyi kullanmalarına imkan verecek gibi görünüyorsa da sanayi 4.0 ile ilgili gelişmelerin onları çalışma hayatında daha iyi bir yere taşıyacağının son derece kuşkulu olduğunu söyleyebilirim. E, oysa e, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 2013 tarihli araştırma, e, bilişim sektöründe istihdamın kadın çalışanların deline olması durumunda Avrupa bir gayri Safi hasılasının yılda 9 milyar, avro, 9 milyar avro artacağını gösteriyor. Yani kadınlar kadınları yönetsel seviyelerde daha çok istihdam eden bilişim firmalarında diğer firmalara göre 135 oranında daha yüksek öz kaynak karlılığı sağlandığı elde edilen sonuçlar arasında. Dolayısıyla sanayi dört sınıf dönüşü giderek artacak gibi görünen işsizliğin yanı sıra gizliyet eşitsizliği konusunda da çok ciddiyiz önlemlerin alınması, devletin acilen teknoloji ve istihdam politikaları geliştirerek kadınların birleşim alanında eğitim almalarını teşvik etmesi, dijital beceriler edilmesini ve dijitalleşen dünyanın yeni alanlarında kadınların yer almasını sağlamaları zorunlu gibi gözüküyor. Ayrıca şirketlerin de tabi bu konuda özel politikalar uygulamaları son derece önemli. Ee, ama bütün bu adımların yayınlaşması konusunda e, bence iş yine e, kadın mücadelesine ve feministlerine e, düşüyor diye vurgulamam gerek. Evet, sonuç olarak, e, dijitalleşmenin sermaye ve emeğe etkisi başlıklı olduğunda iki şeye Google yaparak e, sözlerine son vereceğim. Birincisi kapitalist sistemin genel işleyisi açısından bakarsak. Sanayide sıfırla verimin, ve üretimin ciddi biçimde artacağı ancak işsizliğin büyüyeceği bir ekonomide tüketim üretilenlerin kim tüketilecek sorusu çıkıyor karşımıza. Eğer kapitalist sistem içinde sosyal hayatı düzenleyen bir sistem değişikliğine gidilmez ise yepyeni bir sosyal refah devleti düzeni gibi bir düzen geliştirilerek işsizlere maaş bağlanmaz ve tüketimin devamlılığı sağlanmaz ise sistemdeki üretim tüketim dengesizliği nasıl çözülecek? Bu çok ciddi bir sorun. Sanayi Dörst Kuray'ın zamanda ülkeler arasında rekabeti daha da arttırmayacak mı? ...yeni pazar kavgalarına yol açmayacak mı? Dolayısıyla bütün bu gelişmeler... sınıfsal, toplumsal, bölgesel, küresel güç çatışmalarına... ...sosyal patlamalara, krizlere, tıkanmalara, yeniden yapılanmalara yol açmayacak mı? Bütün bunları, bütün boyutlarıyla düşünmemiz gerekiyor diye e, vurgulamak istiyorum. İkinci vurgulamak istediğim şey de son söz... Dünyamızda mevcut sistemin ortaya çıkardığı dördüncü sanayi devriminin yakın gelecekte muhtemelen çeşitli güç çatışmalarına sahne olacağını düşünürsek, bu devrimin yaratacağı olanaklardan kadınların yararlanması halinde ekonomik getirilerinden çok daha önemli sonuçlar ortaya çıkamazlar diye düşünüyorum. Ee, size çok gelebilir e, sevgili değerli e, konuklar ama bence şu olabilir. Kendilerine yüklenen çeşitli topsu, toplumsal cinsiyet rollerinden serilmiş ve geleneksel baskılardan e, kurtulmuş kadınların geleceğimizi belirleyecek olan e, bilişim sektörü başta olmak üzere toplumun ve ekonominin her alanında yerini almış ama özellikle de teknolojinin gelişim yönünü belirleyecek sektörlerde karar verici konulara gelmiş kadınların tüm yaratıcılıklarını kullanarak şu anda erkek egemen kapitalist sistemin getirdiği savaş, çatışma ve krizler dünyasından çok daha güzel bir dünya yaratabilme olasılığı bunun üzerine düşünmeye değer düşünüyorum ve sözlerimi son veriyorum... Sarımız için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sayın hocanıza... ...bu zihniyetçi konuşması... ...sumuşu için teşekkür ediyoruz. Oturumun başkanlığını... ...Sayın Profesör Doktor... ...Sadi Uzunoğlu yapacak. Sadi hocam biraz az okumak istiyorum... Buğdağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başlamış ve 2001 Ekim tarihine kadar doçant olarak görev yapmıştır. Akademik kariyerini İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sürdüren oldu. 2004 yılı Ocak ayından itibaren Trakya Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nde profesör olarak çalışma yaşamına devam etmektedir. Profesör Doktor Sadık Üzünoğlu, Sermaye Piyasası ve Araçları, Türkiye Ekonomisi Makro Ekonomi Göstergeleri Yorumlanması, Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Beklentiler, Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi, Yeni Finansman Teknikleri, Bankalarda kaynak Maliyeti hesaplama yöntemleri ve finansal Matematik konularında eğitim ve seminerler vermektedir. Oturma başkanlık etmek üzere sayın başkan, sanayi devam. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım, değerli satıcı arkadaşlar ve en önemlisi tabii ki hocalarım. Ee, sizlerin önünde e, böyle bir e, toplantıya başkanlık yapmak benim için e, olağanüstü, heyecan verici e, bir durum. E, eğer bir hata yaparsam, e, öncelikle aklınıza e, sunarım. İlginç bir konu tartışacağız bugün. Zaten çok güzel bir sorumla hocamız Hacı hocamız çok güzel bir perspektif ilmeyeli çizdi bize. Biz de buradan yola çıkarak konuyu açmaya çalışacağız. Oturumda kimler katılacak? Önce onları tanıtayım size isterseniz. Tabii söyledi sırasına göre sıralanmıştır. Ee, gelişme İktisatı alanının kapsamında e, teknoloji iktisatı ve istihdam tarihleri üzerine e, çalışan Profesör Doktor Sinan Alçın, e, arkadaşımız, e, dostumuz, kocamız e, bizimle beraber hocam. Sanayi ve teknoloji iktisatı alanında bilimsel çalışmalar yanında çeşitli gazete ve dergilerde, konu ilgili de yayınlanmış çok sayıda bakalesi e, bulunuyor arkadaşımızın. Yazılı ve görsel medyada yazar ve yorumculuk yapan Alçın, Tekno-Ekonomi Politikaları isimli kitap Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de uygulanan sanayileşme politikalarını evdelemiştir. Profesör Sinan Alçın İstanbul Kültür Üniversitesi İlisad Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. İkinci konuşmacımız Esim Üral Argat arkadaşımız, hocamız var. Ee, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra e, yüksek lisans eğitimi İstanbul Üniversitesi İşletme İktisatı Bölümünde devam eden Eski Mürağın Ayrat, çalışma hayatına 1992 yılında kendi kur, e, kurduğu Güven e, Çin ve Selamik Şirketi'nde başladı. Argat 1998 yılında aile şirketlerinden Lavda Genel Müdürü görevini üstlenmesinin ardından 2005 yılında Burgun para sektörünü tanımak için başlattığı import e girişiminin tüm operasyonel ve stratejik süreçlerini yönetti. Esin Burağ Argat bilgi ve teknolojinin iş dünyasındaki önemini olan inancını sonuç sonuçlaştırmak amacıyla bilken ve e emaki üniversiteleri ortaklığında yürütülen nanoteknoloji ağırlıklı projelerin liderliğini yapmaktadır. Arbet Halet, grubunun sanayi stratejilerinde ve yatırımlarında liderlik etmekte ve grup şirketlerinde yönetim kurulu başkan mülkü olarak görev almaktadır. Ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Dijital Ekonomi Yuvarlak Kasası'nın lideri olan ARGAT Türkiye İş Kadınları Derneği'nde de yönetim kurulu asıl üyesi olarak görev almaktadır. <Gülüyor> ee, diğer katılımcımız ise e, Profesör Erhan Aslanoğlu 1982 yılında Ankara Deneme Lisesi'nden mezun olduktan sonra KOKT ekonomi bölümünü kazanmış ve 1987 yılında e, mezun olmuştur. Aynı bölümde 88 yılında başladığı yüksek lisans çalışmasını 1990 yılında tamamlamıştır. 1988 ve 1991 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Kısas bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1991 yılında Avrupa Okulu'ndan kazandığı e, Cemal Etkik Bursu İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nden ekonomi alanında bir yüksek lisans derecesi daha e, elde etmiştir. E, Türkiye'ye dönükten sonra 1993 yılında Barber Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak girmiş, Aynı bölümde doktora çalışmalarında başlamıştır. Doktora çalışmasını 1997 yılı başında tamamlamış. E, 2004 yılında seçen 2011 yılında profesör ünvanlarla asıl oldu. Barber Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden 2010 yılında ayrılmış. Aynı yıl Kirov Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Dış katılımcıyı da e, buraya davet e, ediyoruz. satıcılar haftası da e, özellikle e, böyle bir konunun ele alınması Ve dünyada şu anda çok ciddi e, tartışılan e, bir konu bu teknoloji, inovasyon sanayi 4.0, bunun yanı sıra yapay zeka, bunlardan bir yapay zeka, bütün bunlar e, tabii ki şu anda bütün dünyanın e, gündeminde e, ben öncelikle konunun daha iyi anlaşılması için Hacı Hocamız çok güzel anlattı bize teknolojinin yerinlemesine üretimde kullanılması olarak tanımladığı Sanayi 4.0 çok net anlattı ama biz en azından bir kere daha altını çizme açısından birinci hem yani uygulamanın içinden gelen esnikar argat arka sözü verelim ki önce bize gerçekten neler olacağını en azından bir ha bir uygulamacının ağzından duyan neler bekliyor bizi sanayinin neler bekliyor hizmetler kesimin neler bekliyor bunları bize bir özetleyebilirseniz biz de bu işin biraz daha kurumsal, kurumsal yapısını herhalde tartışabiliriz diye düşünüyorum buyurun. Öncelikle böyle güzel toplantıya toplantı tedavikleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ve Zatçılar haftasındaki etkinlikleri son derece güzel, keyifli geçmesini diliyorum. Tabii Sevgi Haydar Öğren'in arkasından söz almak oldukça güç, çok güzel bir başlangıç yaptı. Aslında bu konuyu yüklüyoruz. baştan sona özetlemiş oldum. Burada bizim karakterimiz bazen tekrar edilebilir. Bazen de iş hayatında biz neleri bekliyoruz ve neler yapıyoruz. Onları ekleyerek biraz daha... E, ...tünsel bir yaklaşım serdeyebiliriz. E, ben bildiğiniz üzere... ...TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesiyim... ...ve dijital e, ekonomi varlık hızlısı... ...ilerini yürütüyorum. E, TÜSİAD'de biz dijital ekonomi... E, e, ...endüstri 4.0'ı... önemli bir parçası olarak alıyoruz... ...ama endüstri 4.0 ile birlikte... E, ...bunu e, destekleyen... ...diğer unsurları da... ...gündemimizde tutuyoruz. Bunlardan bir tanesi de e, insan kaynağı. E, ve e, finansda e, dijital dönüşüm, tarımda dijital dönüşüm gibi konuları da çalışıyoruz. Tabi e, dijital dönüşümü dediğimizde e, sadece sektörel politikaları olarak ele almak hep yetersiz kalıyor. Sadece sektörler bazında yetersiz kalıyor. Bu ekonominin tamamının bütününün değişmesi olarak bizim birbirimize giriyor. E, Tabi sağlıktan, finansla, enerjiden gıdaya tüm sektörlerin iş yapış biçimlerini kökten değiştirecek konu haline geliyor. Endüstri 4.0 aslında gelişen e, e, e, dijital e, çözümlerin e, bir sonucu olarak ortada ve ülkelerin sürdürülebilir rekabet avantajını nasıl koruyacaklarıyla ilgili bir arayışın sonucu olarak ortaya çıkmakta. Bugün gelişmiş ülkelerin tamamı kendi rekabetlerinin sürdürülebilirliği için bir ee, insan kaynağı üzerine önemli yatırımlar yapıyorlar. Ee, i̇kincisi de e, nasıl olur da aslında gelişmenin en temel dinamiği olan üretimi ve üretim araçlarını tekrar ülkelerine çekebilirler ve burada da verimliliklerini ve kendi markalarını en üst Bildiğimiz gibi Almanya Fotoğunda çok önemli bir çalışma yapıyor ve Maiden Germany markasını tekrar en üst konuma oturtmak üzere endüstri 4.0 çalışmalarını başlatan önemli ülkelerin başında. Amerika smart manufacturing ile üretimi teper ülkesini çekmek ve insan kaynağını, güçlü insan kaynağını elindeki bu alanda kullanarak pekabekte sürdürülebilirliğini tutanmak istiyor. Öbür taraftan Japonya'ya bakıyoruz. Japonya bir adı daha öne geçiyor ve şunu söylüyor. Diyor ki smart society üzerine çalışıyor ve e, super smart smart society 5'li fark e, diyerekten e, bir güden düşüyor ve... E, Toplumsal olarak e, gelişmiş, dönüşümünü tamamlamış bir yapı üzerinde e, çalışıyor. Çin'e dönüp bakalım. Çin'de diyor ki e, 2025 yılında kaliteli ve çevre dostu üretimle birlikte e, Çin markasını en üst seviyede ülkede e, dünyada pozisyonlandıracak diyor. Böyle baktığımızda aslında bütün ülkeler arasında önemli bir, e, daha da kızacak bir rekabet e, savaşlarını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii e, az önce söylediğim gibi bunun insan kaynağı ayağı çok önemli. Çünkü e, Hacı Kuşu'nun da çok güzel özetlediği gibi e, bütün bu yenilikleri tabii e, insanoğlu bir şekilde doğayla savaşının sonucunda teknolojiyi geliştirerek ve bunu bugün hepimizin hayallerinin çok ötesinde bir noktaya taşıyarak biz bugünkü bu dijital dönüşümü konuşuyoruz. Peki bunları kimler yapacak ve ya nasıl yapacağız ve ya da nasıl yapıyor? Ee, Obama ilerli döneminde e, bu rekabeti de i̇nsan üzere insan kaynağına önemli bir yatırım e, e, yapılması gerektiğini e, ulusal bir strateji olarak ortaya koydu ve sitem eğitimi konusunda yani e, matematik, temel bilimler e, alanında insan kaynağının ihtiyacını e, ortaya koydu ve bu alanda bir strateji oluşturdu ve e, ulusal olarak burada yatırımlar yapmaya başladılar. Merkel teza kendi ülkesinde yine insan kaynağı alanında böyle bir liderliği eline aldı. Çünkü bir taraftan en üstün konuşuyorsanız öbür taraftan da eğitim politikalarını ve insan kaynağı politikalarını bir kenara koyamıyorsunuz. E, pekala durum böyleyse biz Türkiye'de ne durumdayız, ne yapıyoruz, iş dünyası olarak neyi bekliyoruz, endişelerimiz, kaygılarımız ne? E, şöyle bir gerçek var. E, Türkiye bu geminin içine ya binecek ya da binecek. Başka bir çaresi yok. Ee, 2000'li yıllarda Fortune dergisindeki ilk 500'e baktığımızda bugün onların %60'ını göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Çünkü bu dijital dönüşme ayak uyduramadılar ve yok oldular bittiler. Ee, yeni ilk 500'lere baktığımızda bu teknoloji alanında çok önemli yollar kat etmiş. Ya da dijital dönüşümünü tamamlayan önemli perakentecileri bunların içerisinde görebiliyoruz. Peki Türkiye'de biz bunların neresindeyiz? Ee, biz iş dünyası olarak bunlara kendimiz hazırlık yapmak durumundayız. Tabi burada politika yapıcıların aldıkları kararlar, inisiyatifler son derece belirleyici. Ama bununla birlikte sadece onları bekleyerek e, yarınlarla ilgili e, rekabet gücümüzü görmezden, kaybedeceğimiz, kaybedebileceğimiz rekabet gücümüzü görmezden gelemeyiz. Çünkü gelişen dünyada bugüne kadar Türkiye'nin en büyük avantajı olan ucuz iş gücü ve coğrafi konu bundan sonra çalışmayacak. Onu biz görüyoruz. Ve önemli bir avantajı olmaktan hızla çıkacak. Özellikle Avrupa dijital acampasını aktif ettikten sonra Almanya'yı 24.0'lı 2020'de geçiyorum dedikten sonra ki onun biraz daha öne çekiyorlar. Türkiye bu avantajlarıyla daha fazla ayakta kalamaz. Dolayısıyla e, bir şekilde e, politika önerilerini geliştirmek ve e, ülkenin iş gücündeki ihtiyaçları, daha doğrusu iş dünyasındaki ihtiyaçları politika yapıcılarla paylaşmak üzere çeşitli bir düzey çalışmalar yapılmakta. Bununla birlikte Silikon Mahallesi'nde bir, e, e, bir network kurduk, TÜSİAD olarak bir network kurduk. Hiç burada söylüyorum çünkü iş dünyasının te güçünü temsil örgütü e, olarak TÜSİAD'ı koyuyorum ama Diğer örgütlerde bu konularda önemli çalışmalar yapıyorlar. Çünkü baktığımızda aslında hem ekonomik hem de politik başkentler yerlerini değiştiriyorlar. Yani Washington'ı konuşurken biz daha fazla şimdi silikonu açısını konuşuyoruz. Çünkü yeni ekonomik döngüler oradan modelleniyor. Aslında bu demektir ki siyasetten de yeni döngüler oradan şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde bir yazı gözüme inişti. Martin Zuckerberg bundan sonraki başkan adayları için çalışmalarına başladı. Dolayısıyla bu, bu bir gerçek ve biz bunları es geçemeyiz. Bunları görüp takip etmek zorundayız. Aslında keşke takip etmekten öte o kurucu olabilsek. Şimdi Türkiye bir kere teknolojiyi gerçekten iyi kullanan ve aslında da kullanmaktan önde yeni teknolojileri üretebilen bir hale gelmelidir. Bunu yaparken tabii biz maalesef bunu bir şikayet olarak koymuyorum ama bir tespit olarak ortaya koyuyorum. Biz burada biraz geride kaldık. Bayağı geride kaldık. TÜSİAD'ın M4.4 ile ilgili bir araştırması var. Orada şunu gördük ki Bizim şirketlerimiz dijital dönüşme ve endüstri 4.0'a ne kadar hazır onu soralım dedik ve gördük ki aslında çok da hazır değiliz. E, büyük kurumlarda biraz daha hazırlıklı, daha doğrusu bu anlayışı biraz daha konuşulduğunu görüyoruz. E, ancak uygulamaların çok pilot düzeyde kaldığını görüyoruz. En büyük zafiyetin de e, yetkinlikler ve strateji oluşturma noktasında olduğunu görüyoruz. Tabi yetkilikler derken artık yeni bir dönemdeyiz ve bu yeni dönemin dinamiklerini çok iyi içselleştirmiş bir ihtiyaç var. E, dijital dönüşümü biz konuştuğumuzda şirketlerde bu konunun dele edildiğini de görüyoruz. Aslında dijital dönüşüm dele edilemeyecek kadar çok önemli ve kritik bir konu. Ee, bu yönetim kurulları seviyesinde yönetim kurulu başkanları tarafından bürütülmesi, liderilmesi gereken bir konu. Aksi takdirde e, kurumlarda bu dönüşümü yakalamak neredeyse mümkün değil. Bu anlamda gerçekten üst düzey yöneticilerin bu konuyu içselleştirmiş, ondan öte e, bununla ilgili stratejilerini, vizyonlarını oluşturmuş ve uygulamaya almaya hazır hale gelmiş olması e, silikon Vadisi'ne geri geleceğim ben. Orada biz şunu yaptık, çok önemli bir insan kaynağı var. Türkiye'den oraya gitmiş, göçmüş, e, çok değerli insan kaynakları var. E, ama birbirlerinden kopup, onları bir araya getirip, orada bir sinerji yaratır mıyız acaba diye baktık. Çünkü e, ülkemizden oraya giden insan kaynağı bir süre sonra bir yatırım olarak da gidebilir. Ama hiçbir zaman için orada temelli kalıcı olmaktan öte bir gün onlar Türkiye'ye ama bilgi, ama sermaye, ama insan kaynağı olarak geri dönecektir. Ve mümkünse de orada çalışan Türkiye'den gelen insan sayısını artırabilsek bunu nasıl yapabiliriz ki... E Silikon muadisiyle yani siyasi ve politik gücün odaklandığı, yeşerdiği bir alanla Türkiye arasında, Türkiye iş dünyası arasında güçlü bir bağ bilelim ve oradan buraya az önce altını çizdiğim kaynakların akışını sağlayabilirim Ve böylelikle iş dünyası olarak biraz daha güçlü ve biraz daha önümüzü bir şekilde vizyonlarımızı oluşturabilelim. Yenilikleri buraya daha hızlı bir şekilde alabilirim. Ve bazen Türkiye'de az da olsa gerçekten çok inovatif, yenilikçi, gerçekten yıkıcı etkiye sahip girişimleri de görüyoruz. Ve bunları da doğru noktalara ve netörtek e hızla erişimini sağlayabiliriz. Tabii bütün bunları niçin yapıyoruz? Bütün bunları Türk iş Dünyası olarak rekabetimizi biz nasıl ayakta tutacağız? Bunun arayışıyla birlikte yapıyoruz. Ee, Yeni teknolojilerin, yeni gelişimlerin e, temelinde farklı düşünen insan kaynağı var. Yani e, bugün iyiliğiler dediğimizde de farklı düşünmekler geçiyor. E, nitelikli insan kaynağı dediğimizde de farklı düşünebilen, problem çözebilen, disiplinler arası ilişki kurabilen insan kaynağı görüyoruz. E, bunun içinde de e, hem şirketler olarak hem de ülkemizin eğitim politikalarında ee, uzun dönemli bir ilke analizini yapmak vazgeçilmez bir ihtiyaç. Ve bununla birlikte de eğitim politikalarını oluştururken önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda ihtiyacımız olacak insan kaynağının ne olduğu ve bununla ilgili de politikaların oluşturulmasını çok biz e, önemli görüyoruz. 2023'te 34 milyon çalışan sayısına ulaşacak Türkiye ve bunlardan 3,3 milyon tanesi sistem alanında eğitim görmüş insan kaynağı ihtiyacına ortaya çıkaracak ve buradaki açıkta aşağı yukarı 1 milyon sistem alanında eğitim görmüş insan kaynağı. Şimdi böyle baktığımızda iş dünyası olarak bu alandaki insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz ama e, politikalarda ne kadar örtüşüyor bu ihtiyaç ve e, yetişen insan kaynağı burada önemli açıklıklar görüyoruz. Ve bununla ilgili çeşitli farkındalık çalışmaları yapıyoruz, çeşitli politika önerilerini geliştiriyoruz. E, özellikle e, kız çocuklarının burada gerçekten geride kaldığını görüyoruz. İş dünyası olarak tabii... Ee, belki ben cinsiyetim nedeniyle ama aslında bunda ben test olarak da okuyabiliyorum. Ee, Hacı Hocamızın da çok güzel söylediği gibi. Ee, nüfusun yarısını üretiminin dışında bırakarak biz gerçekten e, sürdürülebilir bir büyümeyi ve göremeyiz. Yani onu hiçbir şekilde yaşatamayız. Dolayısıyla çalış, işveren olarak nüfusun yarısını dışarıda bırakan bir e, modeli içselleştiremeyiz. Çünkü günün sonunda biz orada gerçekten yaratıcı beyinlerin bir kısmının yarısından faydalanamıyoruz demektir. Ee, biz kendi şirketimizde bu anlamda bir çalışma yaptık. Ben dedim ki e, kadınların dijital dünyayla e, ilişkinin artırılması lazım. Çünkü günün sonunda bugüne kadar yapılan yatırımların e, çalışmaların büyük bir kısmı feba olacak ve tekrar başa döneceğiz. Bu dijital görüşümseri. Yani kadınlar e, bunca yıl Türkiye'de yapılan çalışmaların sonucunda gelmişken yüzde çalışma oranına bu tekrardan hızla geriye düşebilecek. E, ve bununla ilgili bir sosyal sorumluluk projesi geliştiği fikriyle yola çıktık. Ve beş şehirde e, yani Kayseri, Malatya, e, Erdoğan, e, İzmir e, bir şehir daha paylaşım daha sonra beş şehirde biz Fox Group çalışmaları yaptık. Ee, burada kadınların ihtiyaçlarını görmek ve ona göre de bu projeyi geliştirmek. Ama şunu gördük ki e, bizim ülke olarak yani kadınlarımızın sorunlarının çok farklı olduğunu gördük. E, benim çok ilgimi çekti ki ben sonuç itibariyle Kütahya'da doğdum büyüdüm, yetiştim. Dolayısıyla Anadolu dinamiklerine son derece hakim olduğumu düşünürken e, bir halde problemi çıktı bizim karşımıza. E, ben e, genel raporlara baktığımda gerçekten ben beni çok şaşırttı. Hmm. Bir kadın eğer çalışacaksa çalışmasının iznini kayın kayınvalidesine onaylatmak zorunda, maaşını kayınvalidesine vermek durumunda e, ve çalışıyorsa da evine arkadaşı geliyorsa kayınvalidesini çağırması lazım, dışarıya çıkıyorsa kayınvalidesine konuşması bilgi vermesi lazım. Böyle bir konu ortaya çıktı. Şimdi bir tarafta biz en üstün konuşuyoruz. Dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Ve kadınların dijital dünyaya katılımını konuşuyorken bir taraftan böyle bir durumun yaşanması tabi günün sonunda iş dünyası olarak bizler pozitif bakmak durumundayız. Çeşitliliğe bağlayıp dolayısıyla <gülüyor> evet bizim çeşitliliğimiz rengimizdir. Homojen gelişimimiz maalesef yok. Dolayısıyla da en azından eğitim bir grubun daha fazla kendi geliştirmesini sağlayarak dijadayları dönüşümü içerisinde kadınların yer alması gerekmektedir. Diye projemizi yine şekillendiriyoruz. Tabi artık eskisi gibi sadece okul döneminde eğitim yetmiyor. Her beş yılda bir okul döneminden sonra iş hayatında da çeşitli eğitimlerle kendimizi yenilemek durumundayız. Yani bir İyi, iyi yetişmiş, iyi eğitimli, insan kaynağı içinde aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü tek düşüklüğünü anlamak yetmiyor. Pek çok disiplinlerin birbirine bağlayarak ee, ve o disiplinlerin ilişkisiyle birlikte aslında bu dönüşümü yöneten, kontrol eden ve aslında oyun kurucu olan e, kurumları ortaya çıkartabileceğiz diyorum. Sürekli var mı? Bilmiyorum ama. Öyle mi? O zaman teşekkür ederim. iş dünyasında nasıl bir etkileşim içinde olacağımızı bir resmini gördük. İşte bu kavramda biraz işte sanayi 4.0 inovasyon, robotik teknolojiler, yapay zeka şimdi hocamızın da anlattığı konular biraz açıkçası ürkütmeye de başladı. Çünkü yani robotik teknoloji gerçekten belli bir noktaya gelirse hatta robotik teknolojiyle ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Biz e, robot değilse biz zaten bunu çözmüştük diye düşünmüştük. Reklam olmasına bir arzun robotları diye bir şey e, çözmüştü. E, biz robot değilse arzun robotlarını e, düşünüyorduk ama e, o e, gerçekten işin çok farklı bir boyutu. Yoksa biz e, işi daha iyi yapar. E, Dijital e, daha yakındır. Çünkü Lego gibi biliyorsunuz. O kurmak ve Aşmak, tekrar takmak falan o kadar zor bir iş ki daha iyi yapar diye e, düşünüyoruz. Ama onların da böyle bir kayın vardı, bir var diye oluyor bu arada. İnşallah çözünce. Şimdi e, neden e, yine, bir noktaya gelmemiz lazım? Şimdi böyle bir noktaya gelmek ki kalkınma sanayi 4.0'dan geçiyor gibi bir noktaya e, geldi yani her şey sanayi dört e, yapay zeka ve robota e, bağlanmış e, durumda. Şimdi e, sanayi 4.0 bir kere herkes için iyi olacak. Bu birinci temel e, sorumuz olması lazım. Yani herkesi kapsayacak bir genişme olacak. Teknoloji ve sanayi 4.0 Hangi işler olumsuz olarak etkilenecek, vasıflı vasıfsız işlerden hangisi daha fazla etkilenecek? Bir diğer nokta biz aslında 90 yılından bu yana teknolojik anlamda baktığımızda zaten sanayi 4.0'ın içindeyiz. Yani robotik teknolojiler gelişiyor üretiminde çok ciddi dönüşümler var. Bu belki son yıllarda çok daha hızlandı ve dillendirilir hale geldi. Özellikle krizlerden sonra dillendirilir hale geldi. Çünkü gelişmiş ülkeler özellikle emek e, yani emeğin ücretinin düşük olduğu Çin gibi ekonomilerle mücadele edemez e, ve kendi ülkelerinde e, üretimde istedikleri karı elde edemez e, duruma e, geldiler. Şimdi bu noktada e, baktığımızda aslında biz teknolojiyi kullanmaya başladık. Belli bir düzeye de ulaştı. Daha da gelişecek. Ancak şöyle bakıyoruz. Genelde toplam talepte çok ciddi bir toparlanma görünmüyor. Yani toplam ile ilgili bir problem var e, ortada. Yani ekonomiler çok hızlı bir şekilde harekete e, geçmiyor. Bir kere bunun nedeni e, ne olabilir? Bu ciddi bir e, problem. E, bir diğer e, problem de şu. İki tane araştırmacanın yaptığı e, bu e, işte işlerin e, karşı, işlerle ilgili yaptığı Amerika'da bir çalışma e, var. 2017 yılında e, yayınlanan bir e, çalışma burada. E, Vasıf ve düşük ücretli e, e, ücretlerin aslında şöyle bir noktaya geldiğini söylüyor. Sanayide teknolojide robotlaşma geliştikçe çok vasıflı, çok yüksek ücret alanlarla çok vasıfsız olanların daha çok istihdamda yer bulduğu, ara eleman dediğimiz aslında bizim de orta sınıfı oluşturan o kesimin tamamen ortadan hat olduğunu gösteren bir çalışma e, onu da isterseniz e, kaynağının ilginç bir e, çalışma var. Şimdi bütün e, bu e, noktada acaba yeni olarak teknolojiler daha fazla kar için veya rekabet gücümüzü yükseltmek için mi yapılacak? Yoksa bütün topluma fayda sağlayacak, bütün dünyaya fayda sağlayacak bir amaçlama hareketi Bence temel sorun sanırım böyle bir noktaya doğru geliyor, çünkü emekle ilgili duyduğumuz şeyler, kadın emeğiyle ilgili duyduğumuz şeyler hiç açış de, şeyler değil. Ben tabi de bu soruyu Erhan Hocam'a soracağım. Hocam kalkınma, sanayiyon sıfırlamana kadar bu olmazsa veyahut da bu gerçekten birebildik, çok mu ilgili bunun üzerinde, bunu öncelikle bir açalım, bir de hangi iş gücü bundan olumlu veya olumsuz etkilenecek ve tabii ki kapsayıcı olayacak evet. bu, bu teknolojik gelişim. Çok teşekkür çok ediyorum ben de evet. evet. İstansız evet. Kıbrıs'ı ve e, Mecnunan Cemiyeti'ne davetleriniz için ben çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Onur verici, keyif verici bu da Öğrenciyken daha önce katıldığında söylemiştim ki gelir gelme sana bakmaya çalıştığım bu haftaları izlediğim saçlar haftası bir öğrenciden, öğrencilikten buraya geldik konuşmakta ayrıca çok keyif veriyor. Buradaki bu başlatılan gelenek de çok güzel, hocalarımıza armağan etmek de çok güzel bir gelenek. Umarım sonsuza dengiler öyle gider. Ee, Kayı hocamla birlikte çalışıyoruz Kırıkkale Üniversitesi'nde. Onları <gülüyor> hep kutluyoruz inşallah uzun yıllar beraberce güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Ee, Buran hocam da söylediği gibi e, Kayı hocam aynı şekilde devam ediyor yani Burhan hocam o, o ne anlattı. Ben de aynı titizliği <gülüyor> karate kısmını bilmiyordum o da o <gülüyor> <gülüyor> konuda uyaracağım bölümü ama e, öğrencilerin elçisi. Ama e, mütevaziliğin işini disiplinle yapması e, çok ciddiyetle yapması hiçbir şey değişmemiş. Bize de çok büyük katkı sağlıyor. Tekrar teşekkür ediyorum. E, şimdi ben hocam e, o soruları da biraz da böyle bir konuyla ilgili hazırladığım başlıkları özetlemeye çalışacağım. Süre konusunda da belki uyarırsan belki bir kısmını da sonra alabiliriz. Şimdi eee Dünya ekonomisine, yani dünya şöyle bir baktığımızda Büyüme rakamları Böyle sıfır yılından alıp 1500 yılına kadar gelsin, Neredeyse %0 civarında gitmiş Yani 0.1, 0.2 Durağın bir hayat var işte Ve güzel Ama kapitalizmin ortaya çıkışından itibaren işler yavaş yavaş değişmeye başlıyor 15. 16. yüzyıl Büyüme oranlığı 0.2, 0.3, 0.4 Böyle hareketlenmeye başlıyor Sanayi devrimine geliyoruz. Sanayi devriminden daha 1950'lere kadar geçen dönemde bu 1,5-2'lere doğru kıpırdanmaya başlıyor. 1950 sonrası daha büyük hızlanma. 90'lar, 2000'ler. İşte 2008 krizinden önce dünya ekonomisinin ortalama büyüme hızı 4'lere 5'lere çıkmıştı. Şimdi 3'lere indi. Yani dünya ekonomisi çok sorunlu. Bu sorundan nasıl kurtulacak diyoruz. 3, bundan 100 yıl önce, 80 yıl önce... Hayal bile edilemeyecek belki oranlarda. Ee, sanayi devrimi büyük bir sıçrama yarattı. Şimdi de e, bu içinde bulunduğumuz dönemde yaşadığımız bu dijitalleşme, teknolojik devrim, sanayi devrim 4.0 nasıl tanımlarsak tanımlayalım büyük bir değişim yaratıyor. Bu konuyla uğraşanların e, çok güzel tanımlamaları da var ama elektriğin bulunmasından sonra en büyük devrimi yaşıyoruz gibi benzetmeler var. Yani bizim bir insan olarak bir saniye içinde düşündüğümüzü yapabilecek yapay zeka ve robotlar geliyor. Yani hemen hemen bize çok eşdeğer hatta bize alt etmeye aday yapay zeka ve robotlara doğru giden bir dönem içerisindeyiz. Sanayi devrimi 4.0 deniyor. Sanıyorum o 5 doğru da gidiyor bu. Telefon 3G, 4G, 5G, şimdi 5G Teknolojisi bir sene sonra artık daha yaygın bir şekilde altyapısı hazır ve kullanıma geçecek gibi görünüyor. Hızlanma anlamında çok büyük bir değişim bizi bekliyor, görünüyor. Bu sanayide her alana da yansıyacak herhalde. İlginç örnekler var. Mesela şu anda 4G teknolojisinde 6 dakikada indirilen bir HD film 7 saniyede indirilecek 5G teknolojisi. Ediliyor. Yani hayatımızı bu kadar hızlandıracak bir teknolojiden bahsediyoruz doktorlar, yani tam online her şey. Ameliyatları hani teşhisleri, tedavileri uzaktan yapabiliyor. Çok daha yani artık hasta önünde gibi o kadar yakın bir süreç içinde bu iletişimi sağlayacak. Cihazların birbiriyle iletişimi çok çok daha hızlanacak. Biz zaten bir tuşa bastığımızda bu cihazlar da benzer şey yapıyor ama onu çok önceden anlayıp zaten bizden önce yapmak istediğimize giden cihazlar çıkacak falan. Eee birçok tanım var ama bu 5G eee 4.0, 5.0 herhalde bir süre gidecek. Benim çok sevdiğim bir tanım var. Hani böyle bir tanımlayan brain terimi deniyor. İngilizce brain chip demek biliyorsunuz. Ee, neyi kısaltmışlar? Biyoteknoloji eee B artı robotics robotlar, AI eee artificial intelligence, yapay zeka ve nanoteknoloji. Yani bu alanlarda Müthiş bir değişim yaşanıyor, ee, yaşanmaya devam edecek ve daha da hızlanacak, öyle görünüyor. Hayatımızı değiştiriyor ve çok ciddi biçimde de değiştirecek. Ee, bu e, aslında belki hangi alanlar Türkiye içinde, nerelerde bir şeyleri yakalamamız gerekiyor içinde, ipucu taşıyan bir tanım diye gel gel geliyor bana. Bizim buradaki konumuz mesela robot kısmı, yapay zeka, dijitalleşme her alana geliyor ama biraz oraya da odaklanıyoruz konuya farklı açıdan bakanlar var. Kalkınma, bu işin kime faydası, kime zarar olacak ama hani artı taraftan veya bu işin getirdiği ciddi risklerden de bahsediyoruz ama çok haklı olarak ciddi riskleri konuşmak herhalde daha yerinde gibi gözüküyor. Artı taraftan bakılırsa yani teknolojik gelişme özgürlük demek, bize daha fazla seçenek demek. Yani bunlar güzel şeyler. Bilimci sanayi devriminden sonra çıkan işte ...çok kötü çalışma şartları, istismarlar, çocuk istismarı, kadın istismarı, uzun çalışma saatleri, hayatımızı kısaltan işte kimyasallar, çevre kirliliği... ...belki bu değişimde bunların çoğu geride kalacak. Zaten bu tür bir istismar olmayacak çünkü robotlar çalışacak. Bu çevreyi kirleten araçlar gidecek yerine insansız araçlar, elektrikle çalışan, güneş enerjisiyle çalışan... Çok daha temiz e, teknolojiler gelecek. E, gelirimiz olursa bize çok boşluk vakit kalacak. O vakitte daha yaratıcı olacağız. E, daha keyifli bir hayat sürmek için daha çok hobilerimizle uğraşacağız. Yani böyle bir dünya olursa da teknoloji bize e, çalışmaktan vakit bulamadığımız, e, aslında bizim, bizi çok mutlu eden işleri yapmak için de belki vakit bulacağız. İşte bu taraftan bakmak da müdücü. Bakanlar da var. Veya her zaman teknolojik devrimden korkulmuştur. Teknolojik değişimler her zaman e, işsizlik getirir, bu korku olmuştur. Ama her e, hep de e, genelde işte bu teknoloji cevap verecek yeni alanlar açılmış, yeni istihdam alanları açılmış ve, e, aslında genelde refahta bir artış olmuş görüşü de öne sürülebilir. Bu görüşler de var. Yine bu değişimin yeni iş alanları açacağı ve ee, yine istihdam e, anlamında daha farklı bir noktaya gideceğimiz görüşleri de var. Ama e, biz e, yani inşallah en dost bir olur ama sıkıntılar olursa neler olur böyle nasıl hazırlıklı olmalıyız? Buna e, belki odaklanmak gerekiyor. Şimdi üretim faktörleri bu teknolojik değişimi, hepsi büyük değişim oluyor. Vuracak gibi de görünüyor. Yani üretim faktörü dediğimiz şey, iş gücü, sermaye, doğal kaynaklar çok yoğun bir doğal kaynak kullanımı var, vardı. Hala da olacak, olmaya devam edecek ama bu yenilenebilir enerjiler, işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, belki boğazdaki akıntıdan sağlayacağımız enerji gibi kaynaklar aslında e, bu doğal kaynakların tanımını e, durumunu da değiştirmeye başlıyor. E, belki bir miktar bugün bugüne kadar anladığımız kadarıyla olan ihtiyacımızın azaldığı bir döneme gideceğiz. Yenilenebilir adı üstünde. Yani e, aynı enerjiyi belki defalarca kullanacağız ya da onu çok e, daha etkin bir şekilde kullanabileceğiz. Bu tür e, bazı e, zararlı diyebileceğimiz kaynaklara ya da bazılarının tüketilmesine yol açmayan bir dünyaya da gidebilir. E, emek ve sermaye bizim panelimizin de başlıyor aslında. Emekteki sorunu biliyoruz. Burada ciddi bir e, işsizlik e, gelir dağılım sorunun Farklı iş alanları çıkacak mı ama kaybedilen işler çok daha fazla olacak gibi bir manzara ile karşı karşıyayız. Yani istihdam, işsizlik e, bu üretim faktörlerinden ciddi bir değişimle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. E, ve sermaye. Şimdi sermaye de değişiyor gibi görünüyor. E, yeni bir kitap çıktı Hans'ın yazarlarını e, söylerim. Kapitalizm... E, kapital olmadan kapitalizm. Yani sermaye olmadan kapitalizm adını taşıyor. Sermaye e, yani belki İngilizce tangible, dokunabildiğimiz somut niteliğinden intangible dediğimiz yani dokunamadığımız, fiziksel olmayan bir boyuta doğru gitmeye başlıyor. Bugün dünyanın büyük şirketleri, dev şirketleri Microsoft alalım. Microsoft'un e, toplam Makine cihaz hani toplam e, varlığındaki payı %4, piyasa değerinde de %1. Yani Microsoft firmasına gitsek, biz hangi fabrikayı göreceğiz, hangi makineyi, hangi cihazları göreceğiz? E, çok küçük bir alanda dünyanın en büyük e, piyasa değerine ulaşmış şirketlerinden birisi var. Google veya diğerleri e, aslında görünmeyen, dokunamadığımız bir sermaye oluşmaya başlıyor. Sermayenin niteliğinde de böyle önemli bir değişim çıkmaya başlıyor gibi görünüyor. Ee, şimdi e, şöyle bu dokunamadığımız, intangible dediğimiz yani sermayelik değişimle ilgili birkaç şey söylemek gerekirse bu belki üç kısma ayırabilir. Nedir bunlar? Bu Microsoft, Google, Facebook, işte Airbnb gibi birçok öne çıkan şirketler... E, Softverler var, yazılımlar var. Hani görmüyoruz softwareleri download ediyoruz, iniyor, eskiden belki CD'lerde falan görüyorduk. Şimdi göremediğimiz bir e, sermaye görünüyor. E, bunun ikinci kategorisinde tasarımlar var, e, araştırma geliştirme var, veri madenciliği var, e, bu eğlence dünyasından oyunlar, yani yine bu softwarelerin uygulamaları var. Bu e, Diğer bir üçüncü kategori ki bu eskiden beri var. Şimdi daha da önemli oluyor. Yani tam dokunamadığımız eğitim var, pazarlama var, şirketlerin, firmaların organizasyonu var. Yani bunları çok somut dokunamıyoruz ama bir şeyler değişiyor. Bu dokunamadığımız sermaye işte bu bahsettiğimiz firmalarda da varlığın büyük bölümünü oluşturmaya başlıyor. Şimdi bu dokunamadığımız, evliyemediğimiz bu görünmeyen sermayenin... E, bu kitaptada işte bahsettiğim dört tane özellik. 4S, 4S harfiyle Scale yani ölçek e, Suncoast e, bir maliyet e, batık maliyet sorunu var. Kısaca açıklamaya çalışacağım. Spillover'lar yani dıstallıklar yaratıyor. E, ve e, sinerjiler yaratıyor. E, scale, e, suncoast e, speedover ve e, sinerjik Şimdi bunlar bu sermayenin temel özellikleri. Şimdi bu ölçekten bahsetmek gerekirse artık çok çok büyük ayarlı edemeyeceğimiz ölçeğe ulaşabiliyor firmalar. Teknoloji sayesinde. İşte bir Uber bugünlerde tartışıyoruz. Dünyanın her tarafına gidebiliyor bir yazılımla. Her yerde uygulanabilen bir hale gelebiliyor. İşte bir takım e, ...restoran zincirleri, Starbucks vesaire... ...bir standart format oluyor... ...bir menüsü oluyor... ...bir e, standart formatı oluyor... ...dünyanın her yerine yayılabiliyor... E, ...programlar yayılabiliyor... E, ...iyi bir aplikasyonla... ...mikrobazda uluslararası şirketi olmanın... ...mümkün olduğu bir dünyadayız... ...her yere gidebilirsiniz... Yani ...bir bahçem ...hangi bahçede çalışıyorsanız... ...o alanda işinizi yaparsınız... ...ama böyle bir aplikasyon geliştiriyorsanız... ...dünyanın her yerinde daha bilemediğiniz bir ölçekte büyüyebileceğiniz bir noktaya gidebilirsiniz. Yani burada bahsedilen bu ölçek ekonomisi, ölçeğin büyümesi böyle bir şey. İşte kitapçıları düşünelim. New York'taki o Barnes Noble's büyük kitapçıyı çok biliyor olabiliriz, görmüş olabiliriz, duymuş olabiliriz. 250 bin civarında kitap barındırıyor en büyük kitapçı mağazası. Amazon'da şu anda 25 üç milyon civarında kitap online izlenebiliyor. Yani bir sayı yani bir kitapçıya sığdıramayacağınız bir büyüklük e, olabiliyor. E, işte bizim üniversitemizin kalmışız 5 bin kişilik 4-5 bin kişilik oraya bile sığmakta zorlanıyoruz şu anda ama bir online eğitim olsa Anadolu Üniversitesi ya da Dünya birçok Üniversitesi sınırsız bir sayıda öğrenci sayısını arttırabilecek kapasiteye ulaşabiliyor. Bahsettiğimiz böyle bir değişim var. E, bu ikinci özelliği Sank dediğimiz hani batık bir maliyet. E, batsa böyle bir firmanız. Yani mesela e, böyle bir restoran yani Starbucks'ı, Türkiye'de simit sarayı diye bir e, işte kafe zinciri var. Yavaş yavaş Türkiye'ye yayılıyor, dünya yayılmaya çalışıyor falan. E, bu bir belli bir kendisine özgü bir yapısı var. Işte dünyada bunu uygulamaya çalışıyor. E, simit Köşkün evi, başka bir kafe çıksa mesela gelse, çok daha başarılı olsa ve simit sarayına müşteri falan gitmese batsa neyi satacak hani bir şeyler kurmuş yatırımlar yapmış ama o mağazalardaki masa sandalyesi ne kadar para eder yani Starbucks gibi bu tür markalar aslında büyük bir değer yaratıyor ama hani bir batma noktasında iş bittiği anda satacak bir şey yok dolayısıyla ciddi bir batık maliyet çıkabilir anlamına geliyor. E, spillover dediğimiz bu dış sağlıklar gittikçe artıyor. Yani e, herhangi bir değişim yaşandığı zaman e, bu hızla kopyalanabiliyor. Açık inovasyon deniyor. Artık şirketler aslında bekliyor birbirini. Yani, Döent yatırım yapmayın da birisi yapsın ben zaten o kopyalarım diye. E, i̇şte iPhone çıktı. Bütün telefonlar bu işi yapanlar iPhone'a benzemeye başladı. Yani birisi bir özellik geliştiriyor. anında diğerleri de onu geliştirmeye başlıyor. Çok ciddi bu tür bir dış sağlık ve etkileşim yaratıyor. Ee, ve spil oradan yaratıyor. Yani bu tür uygulamalar şey özür dilerim, sinerji yaratıyor. Bu tür uygulamalar, bu tür teknolojiler bir araya gelince yeni fikirler oluşuyor. İşte aplikasyonlar, oyunlar, networkler, güvenlik sistemleri e, akla gelmeyecek alanda birçok alanda bir sinerji oluşturup bu, bu tür yeni alanlar açıyor. Yani sermayenin niteliği bu yönde bir değişim gösteriyor. Bu görünmeyen, dokunamadığımız intangible dediğimiz bir değişim söz konusu gibi. Şimdi bununla ilgili yine belki vaktimiz kalırsa sonra birkaç şey söylemeye çalışıyorum ama istihdamla ilgili, işsizlikle ilgili e, birkaç noktaya vurgulamak istiyorum. Bu zaten hocam da çok iyi e, vurguladı. E, yine burada da vurgulandı. Çok çok farklı boyutları bizim nelerin bekle, beklediği ee, bu çok açık. Yani şu anda biz aslında belki birkaç yıl öncesine kadar rutin dediğimiz işler işte robotlar tarafından yapılacak işte hocam Arzu robotu bizim rutin dediğimiz işleri yapacaktı ama biraz önce dediğimiz bizim bir saniye içinde düşündüğümüz şeyi yapabilen yapay zekalar geliştikçe şimdi hiç hayal edemediğimiz işleri bile o robotlar o yapay zeka birleşip işimizi elimizden almaya başladı. Her şey tehlike altında gibi görünüyor. İşte biz kendi mesleğimizde birçok finansal grup araştırma birimini işte batıda başlıyor. Kapatıp zaten kullanıyorlardı algoritmalar falan ama işte daha robotlar kullanacak. Yani forecast tahmin yapmak için biz ne diyoruz hocam? İşte döviz sepeti yüzde on artarsa enflasyon bir buçuk artar diyoruz. O bilgi onda da var. O da enflasyon grubumuzda tahmin yapacak. Dolayısıyla hiçbirimize belki bir şey alan bırakmayan bu tür bir gelişme de olacak. O açıdan işin bir boyutu var. Çok hızlı giden, farklı alanlara giden bir durum söz konusu. Bu yapay zeka işin boyutunu ve çok fazla işi tehdit etmeye başladı. Şimdi yeni dünyada şöyle bir şey. Bir süper starlar var. Yani gerçekten çok özel yeteneği olan insanlar sporda, sanatta her alanda var. Biraz belki şanslarında yardımıyla çok üst noktalara gelir açısından da, ün açısından da ve bu ölçekten yararlanmak açısından da hızla gidebiliyor. İşte bu Harry Potter'ın yazarı Rowling bir Shakespeare'den çok daha fazla geliri olan çok daha tanınan bir haline gelebiliyor. Çünkü yayınları dünyanın her tarafına anında ulaşabiliyor. Hani Shakespeare'in tanıması yıllar almış, o öyle büyük bir gelir elde etmemişti ama şimdiki süperstarlar çok daha fazlasını elde edebiliyor gibi bir durum söz konusu. Şimdi tabii e, bu anlamda rutin işler gittikçe robotlara gidiyor ya da bunlar istihdam edici çok, edilecekse çok düşük ücretle çalışmaya mahkum. E, biraz bu bilişim teknolojisinden anlayanlar, teknoloji adapte olanlar biraz orta ve üst ...güzeyde işlere sahip olanlar biraz o gelirden daha fazla pay alabiliyorlar. Bir de süperstarlar var. Ee, bu tabii gelir dağılımı sorununu da derinleştiren, arttıran bir durum ortaya çıkıyor. Biz bakıyoruz aslında birçok çalışma da var. Dünyada ortalama gelir artıyor deniyor. Bakarsak belki gerçekten de artıyor. Türkiye'de de 15-20 yıl 3-4 bin dolar. Şimdi 10 bin dolar diyoruz. Başka ülkelerde de benzer örnekler verebilir, verilebilir. Bir gelişme var gibi görünüyor ama şeyi karıştırmamak lazım galiba. Ortalama gelir artışıyla medyan, yani o tam orta noktadaki gelirin değişmesi farklı şeyler. Yani biz Türkiye'de 10 bin dolar gelire sahip istiyoruz. Diyelim hepimiz burada 10 bin dolar gelire sahip kişileriz yıllık. Ortalama gelirimiz de ortalama 10 bin dolar. Yaklaşık kimimizin 8 bin, kimimizin 10 bin, ortalama 10 bin olsun. Birazdan e, kapıdan bilgi hiç girse buraya, içeriye, Trump girse ya da Zuckerberg o hangi partiden adı ülke bunu merak ettim. Demokratlardan Demokratlardan herhalde. Girse bizim ortalama gelirimiz ne olur burada? Hesaplayamayız bile herhalde. Yani biraz zor bir hesap olmalı. Bu odaya onlar ya anda ortalama gelir çok artar. Burası Türkiye ise, burası bir ülkeyse ortalama geliri çok artmış olabilir. Ama medyan gelirimiz, yani burada kaç kişi diyelim, 150 kişi, tam 75. kişinin, 76-77 kişinin geliri değişecek mi? 10 bin dolarsa değişmeyecek. Yani aslında ortalama artıyor ama medyanın çok değişmiyor. O ıı, uçlar, zaten farklı boyutlarda da bakıyoruz. ...farklı taraflara gidiyor. Dolayısıyla e, işin bir de bu boyutu var. E, abban'ın... ...benim çok sevdiğim şarkı sattırdı yine... ...Texit Ol diye... E, vardır. Dünya öyle bir dünya gidiyor. Yani kazanan her şeyi alıp götürüyor. E, bu gelir dağılık sorunu... ...buna çok alakalı galiba. Birinci olmak. Yani en iyi yazar olmak olimpiyatlarda altın madalyayı almak. belki biraz gümüştü de ilerlediler size büyük bir yollar açıyor. Her türlü reklama çıkıyorsunuz her biliyorsunuz o madalyayı aldıktan sonra her şey sizin büyük bir gelir. Kendileri bile İşte bahsettiğimiz isimler ortaya çıkıyor. Dünya öyle bir dünyaya gidiyor. Yani birinci olmak öyle bir yarış geliyor, öyle bir rekabet geliyor. Ama gittikçe de piyasa yapısı da o tarafa doğru gidiyor bu sistem içinde sanıyorum. Hocam herhalde. Ee, tamam, tamam. Bitireyim bir var mıydı bu şey? Bir var ki noktalarım var. Hı hı. Tabii burada hani bu ne tür sonuçlar getirecek ve ne yapabilir gibi bir nokta da var. Orada da kısaca onları paylaşmaya çalış. Peki teşekkür ederim. Evet, hocam e, teşekkür ederiz. Bu ortalama gelir düzeyinde eğer zengin birisi girerse bu durumda bizler dostluktan faydalanıyoruz, ona da dostluktu ona dostsal fayda sağlıyor bize. O ne kadar güzel bir arkadaşlarımız, zengin arkadaşlarımız var. Arada belki davet eder, bizi gideriz. Kanaatimiz <gülüyor> e, oradan şöyle faydalanıyoruz. Şimdi sinemacılar bu şeyle baktığımız zaman toparlamaya çalıştığımızda aslında teknolojik değişimin temel nedeni üretim ilişkileri. Emek verimliliğini artırmak. Her şey burada emek verimliliğini nasıl artırabiliriz? Noktasında artık düğüm oldu. Emek verimliliğini artırmanın yolları belli. Ölçek ekonomisinden yararlanırsınız. İş bölümü uzmanlaşmayı artırırsınız. Bir de bunun yanı sıra teknoloji yani makinalaşmayı kullanırsınız. Yani emek veriminin artırılmasının yöntemleri e, belli bırakır. Şimdi e, bir taraftan da e, şöyle bir problem var biraz önce hocamızın söylediği gibi bazı firmalar çok yoğun bir şekilde teknolojiyi kullanıyor bazıları kullanamıyor dolayısıyla bir, sonuçta bir rekabet ortamı var çok ciddi bir rekabet ortamı var bu rekabet ortamı doğal olarak ülke arasında olsun aynı sektördeki firmalar arasında olsun bu rekabet ortamını kazanmak tenet veriminin birebir ilişki dolayısıyla emek verimliliğine artırmak için bu robot teknolojini kullanacağız. İşte biraz önce söyledik, bazı işleri kaybedeceğiz. Orta sınıfı belki büyük ölçüde kaybedeceğiz. Yani öyle görünüyor çalışmalardan gördüğümüz kadarıyla. Yani böyle basıfsız, düşük ücret işlerle çok basıftır. Çok iyi işler kalacak. Burada gerçekten sorun şu. Ben teknolojiye, robotlara falan karşı değilim bu arada. Ee, ama şöyle bir problem var, yani kapitalizmle bu sorunu nasıl çözeceğiz? Yani bu fikri ve mülkiyet haklarının belli kişilerin elinde olması, yani bunu kamusal alana yayamazsak, kamusallaştıramazsak, anonimleştiremezsek, kapitalist sistemde çok güç, e, iki e, sınıf çok ciddi büyükçe ilişkilerin olduğu bir noktaya gireceğiz. Bu bir taraftan kısa vadede işsizliği artıracak, orta uzun vadede de kriz dinamiklerini hazırlayacak bize. Neden? Çünkü yetersiz tabi üretilen malların, üretilen hizmetlerin karşılığını nasıl satacaksınız gibi bir problemi ortaya çıkaracak. Burada düğüm üretim ilişkilerinin nasıl evrileceği, nasıl paylaşılacağı ve kimler bu e, robotlaşmadan, e, teknolojik gelişmelerden faydalansın ki bu üretim işçileri nasıl evlilsin ki benim de içim rahat olsun yani o öyle bir soru sorsam ne dersiniz? Teşekkür ederim Sayın Başkan İFMC'nin kıymetli birçok çalışması var bunlardan bir tanesi de tabii ki İktisatçılar Haftası 42.si düzenleniyor bugünkü oturum Kaya Hocama armağan edilmiş olması ayrıca çok mutlu ıı, ediyor burada konuşuyor olmak ıı, benim için olmuş ee, İktisatçılar Haftası'nın kaçıncısıydı hatırlamıyorum ama Kaya Hoca mı, Bırak orada yine ikisinin özellikle önemli katkılarıyla e, bu 90'lı yılların ikinci yarısını önce Fransa'da daha sonra Amerika'da tartışılan post-hostik iktisat yaklaşımının Türkiye'deki e, yansımaları veya da ilk nüveleriyle ilgili e, ileri çalışmalar yapmışlardı. Bu iktisatın davataşları çalışması da bunun bir Örneğin, yine Bernhard Garen Huren hoca gelmişti. İktisatçı haftasına haftasından sonra sizinle ilişkilerinizde yaptı. Herkese hocam, biliyor musun? <gülüyor> ee, e, e, e, e, e, Neokrasik iktisatın ciddi bir eleştirisi vardı. Şimdi orada post-tolistik iktisat yaklaşımında öğrenciler şunu soruyor tabii. Diyor ki, bu iktisat eğitimi iyi değil. Bunda herkes hem tükür. Fakat nasıl olmalı sorusuna gelinmekte, işte böyle nar tanesi gibi bir sürü başka şey çıkıyor. Mesela tamamen teknik mi olur? Öyleyse belki robotlar bu işi yapabilir. Ya da tamamen kuramsal bir şey mi olur? Piyasa bunu anlamayabilir ya da piyasayı anlayabilir böyle bir Nasıl bir şey olacak? Biraz da ortada kaldı bence o mesele o yönüyle baktığımızda. Fakat başka bir şey var, o çalışmanın da gösterdiği, iktisadın en temel ayaklarından bir tanesi, e, i̇ktisat metodolojisi ve İktisat felsefesi. Çünkü bu hani bir şeye bak, nasıl bakacağımız zıngı bir anlamda e, şeyini oluşturmuş oluyor, altyapısını oluşturmuş oluyor. Şimdi bu teknoloji meselesine öncelikle bir seteriz çekelim diye her şeye ve bu teknoloji nedir diye sorduğumuzda teknoloji aslında doğrudan tekne kökünden türediğini de biliyoruz epistemolojik olarak yaşam alanı anlamına geliyor. Yani yaşam aslında ideolojisi anlamına geliyor. Bütün altyapı ve güç yapı kurumlarıyla birlikte. Yani bir Kızıl deri bir kabilesinin teknolojisiyle örneğin işte modern çağ çağda bir Amerikanın teknolojisi arasında muazzam bir fark var. Fakat bu Kızıl Devrilerin teknolojisi yoktu anlamına gelmez. Eski Roma imparatorlarından Vaspia'da bir gün bir olta çizimi götürüyorlar Ne diyorlar ki, hüküm daha olsun. Bu mekanik oltayla günde bin balıkçının tuttuğu balığı tutabileceğiz. Vaspia'nın cevabı şu, o çizimi hemen benim gözümün önünden götürün, benim doyuracak binlerce yoksuluğu var, diyor. Şimdi teknolojik gelişmelerin batıya henüz geçmediği dönemleri düşündüğümüzde o oralarda sayısız teknik çizimler gerçekleştiriliyor. Yani yapma bilgisi var. Fakat bunların önemli bir kısmı hayata geçirilmiş değil. Birçoğu İskenderiye Kütüphanesi'nde halihazırda hazırda da sergileniyor bunların. Yani bir şeyi yapabilir olmak, onu yapmayı illa gerektirmez. Teknolojiyi, Heidegger diyor ki, teknolojiyi yansız bir şey olarak kabul ettiğinizde yani havadan gelen ve Hiçbir sınıfsal temeli olmayan veya da üretim, hocam da bahsettiği gibi üretim ilişkilerinin tümünden beslenmemiş bir şey gibi düşündüğünüzde demiş oluyor. Sizi hızla esir alacaktır. Yani bir süre sonra kendinizi bir kafesin içerisinde koşan hamster gibi, yani ben zaten için özür dilerim, sürekli koştuğumuz ama aslında sürekli koştukça yeni bir bilinmezin tekrar karşımıza çıktığı bir yapıyla karşılaşıyoruz. Peki bunun karşısında teknolojiyi tamamen reddeden bir bedeli yaşam mı? Bu da değil tabii ki. Teknolojinin farklı kullanım biçimleri var elbette. Ee, az evvel Erhan Hocam çok ciddi öğrenme biçimde vurguladı. Yani nasıl bir toplumsal düzene içerisinde ya da hangi değer yasasının geçerli olduğu yapıda biz bu teknolojiyi kullanıyoruz. Biz atomun parçalanmasını tıp biliminin gelişimi için de kullanabiliriz. Ya da on binlerce insanın öldürülmesi için de kullanabiliriz. Günümüzde de teknolojiyi iki da kullanıyoruz. Özellikle 2008 sonrası bu konut piyasasında başta Amerika olmak üzere diğer erken ülkelerde, ülkeler orta piyasasındaki tıkanmaya bir açılım olarak savunma sanayinde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Çünkü bu savunma sanayinde üretilen teknolojilerin alıcısı hazırdı. Yani oradaki talep sorunu büyük ölçüde çözülmüştü. İşte Arap Yarımadası'nda veyahut da Ortadoğu'da alıcıları hala var. Ve işte Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin silah teknolojilerini geliştirmeye son dönemde devam ediyor işte televizyonlarla izlediğimiz özellikle Aslında Dynamics'in geliştirdiği robotları, Atlas ve diğerleri tamamı esasen savunma sanayiyle dönük robotlar. Ve dünyanın da yine Davos'un bu seneki başlığına da vardı. Anlaşacaksınız. Parçalanan dünya kurusu var. Yani yakın geleceğin de daha fazla bir arada olmayı getireceği şüphe. Şimdi ikinci neden sorusunu da sanayi 4.0'a soralım. Neden sanayi 4.0 diye bir şey ortaya çıktı? Yani bu paradigma tamam işte 2005'ten itibaren Amerika'da en son 2011 yılında Almanya'da Akatek başkanı Kagerman makale yayınladı ekibiyle birlikte. Sonra da Akatek bunu manifesto olarak yayınladı. Ondan sonra Avrupa Komisyonu bunu bir metin olarak duyurdu ve resmi politika haline geldi. Artık böyle bir şey var. Şimdi sanayi 4.0 meselesi doğal olarak yine projek konuşmacılar da bahsetti, tekrara girmek istemem. 90'lı yılların başından itibaren doğuya kapa, başta Çin olmak üzere ama bunun içerisinde Türkiye'de var, Mısır'da var, Arnavutluk'ta var, Romanya'da var, Endonezya'da var. Ülkeler üretim tırnak içerisinde söylüyor cehennemlerine dönüşmüyor hızlı bir üretim fakat bu üretim doğayı parçalayan bir üretim çünkü siz bir şey üretirken aslında başka şeyleri parçalamış oluyorsunuz yani üretmek için bir araya getirdiğiniz şeyleri başka yerden alıyorsunuz enerjiyi alıyorsunuz suyu alıyorsunuz insan gücünü alıyorsunuz Bunu bu ülkelerin Türkiye'nin de içinde olduğu bu ülkelerin başını çeken Çin'de birikim işte 2008 krizinde belki önemli sebeplerinden birisi bu bence ee, 4 trilyon doları o dönemde aşınca Çin'de başka bir durum ortaya çıktı yani Çin aslında küçük bir Amerika'yı yutmuş oldu. Amerikalaşmış oldu. Ve 2007 yılında Çin dolarizasyondan çıkacağız dediğinde ilk sarsıntı başladı. Ve Çin şunu çabuk kaldı tabi dedi ki eğer dolar değer kaybederse dünyada ilk batacak ülke benim. Fakat Çin'deki soru Hocanın bahsetti az evvel. Esas problem şu, orada yurt içi talep yaratılamadığı yeterince. Çünkü o birikimin %87'si devlete ait. O devlet kapitalizmiyle yönetilen bir ülke ve uluslararası fon olarak sürekli bu dolaşıyor. E, mali piyasalarda dolaşan bir parla. Çin bunu yaparken işte Lewis'in klasik bildiğimiz sınırsız emek arzı teorisine dayalı olarak 180 milyon insanı kırdan başta Pekin olmak üzere diğer üretim sahalarına çekerek yaptı. Uyku çekmecelerinde insanlar uyumaya başladı. Evlerine bile gidemez oldu. Ve bizim bunun karşılığı da şu oldu. Kaldırıp altına baktığımız ürünlerin tamamında Çin malı yazmış oldu. Ve Çin'de muazzam bir birikim oldu. Fakat bu tıkandı. Ne anlamda tıkandı? Talep yaratamadığı için tıkandı. Ne anlamda tıkandı? Doğayı artık kendini yenileyemez biçime getirdiği için. işte hava kirliliğini biliyoruz Çin'de yaşana. Tıkandı. Ve bu aslında tamamen sermaye birikiminde, sermaye birikiminin yönünün değişmesi, bir alanda aşırı sıkışması ve tıkanması olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada müdahale diğer taraftan geldi. İşte Almanya başta olmak üzere biz nasıl bir şey yaparız ki henüz Apple'da yeni iPhone'un lansmanı yapılmadan Çin'de üretimli gerçekleştirilmesini engelleyebiliriz. Yani taklit ekonomileri o kadar ileri seviyeye ulaşmış durumda ki siz böyle kalkıp ürünü pazarlamaya başlayıncaya kadar sizin ürününüzün kopyası çoktan satışta dolaşımda olmuş oluyor. Burada Hacer hocamın vurgusu önemli. iletişimde dedi. şöyle görüyorum sanayi 4.0 demek ilişkisellik ve bağlantılılık demek. Bu tabii karışık, karmaşık bir düzeyde ilişkiselliği gerektiriyor. Neden? Öyle bir üretim yapısı olmalı ki bu Çin veya diğer ülkeler tarafından kolayca taklit edilememeli. Aynı zamanda yüksek işgücü niteliği gerektirmeli ortalama olarak. Böylelikle de kolay kolay her ülke veya az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke kolay rakip olamamalı. Böylelikle de doğuya kaymış olan üretimi tekrar, dolayısıyla da sermaye bilgimi, tekrar batıya doğru yönlendirilmesi çabası. Şimdi böyle başlandı. Hikaye böyle başladı ama yaşam içerisinde bu farklılaşmaya da başladı. Şöyle oldu, son 3 yıl içinde örneğin, 2005 sonrası, bu sanayi 4.0 konusunda en çok yatırım yapan ülkelerin başına Çin çekiyor. Çin bunu da Çin bir anlamda taklit etmiş durumda. Neden? Çünkü 2015 yılı Haziran ayında anımsarsınız ciddi bir finansal dalgalanma olmuştu içinde. Çin Başbakanı çıktı ve dedi ki bu bir dalga değil. Biz artık büyüme serüvenimizin sonuna geldik. Yani 90'ların başından itibaren yıllık %12-13 büyümenin sonuna geldik. Artık yeni bir Hikayet bulmamız lazım, yüksek katma değerli üretim yapmamız lazım, e, yurt içi talebi artıracak biçimde üretim yapısını değiştirmeniz, dönüştürmeniz lazım. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda da yine bu grup içerisinde yer alan yani emerging markets dedikleri kısımda yer alan ve o Çin'in başını çektiği verimliliğe dayalı büyüme stratejisi işte 2001'de de Kemal Değerçik programında yazan şey verimliliğe dayalı, Stratejisi, bu da şöyle bir durum getirdi. Şu an bizim üzerinde hidroelektrik santrali olmayan dırnamamız yok. Dünyada nükleer santralden vazgeçilirken bizde nükleer santral yatırımları var ve yenileri gelecek. Öyle gözüküyor. Su 2-3 metreden çıkarken Anadolu'da şu an 8-9 metreye çekilmiş durumda. Ancak dalgış pompayla suyu çekiliyor. Şimdi bizim bu büyüme hikayemizde de son 20 yılda işte aynı dönemde tutarsak 20, 25 tutarsak yılda bunun böylesi bir bedeli oldu. Ee, emek ve sermaye açısından yani ikisinin arasındaki uyum açısından baktığımızda da şöyle bir çarpıcı örnek var. Hani buna biz dördüncü sanayi devrimi diyeceksek daha önce böyle bir şey demiyordu değil mi sanayi devrimi sanayi devrimi. tamam buna dört diyeceksek güç ne oluyor? Üç de özellikle işte 1960'ların sonundan itibaren Yine bu teknolojiye dönük yatırımlardaki artış kar oranlarını belki artırır, belki verim artırır diye daha tam tersine sermayenin organik bileşimini artırdığı ve bunun sonucunda da bunun sonucunda da e, tamamen otomasyona dönük bir şeye sisteme geçiş yani işte postmodern ortaya çıkışı diyebileceğimiz bir yapı vardı. Şimdi geriye doğru saydığımızda, sardığımızda aslında e, oradaki amaç şuydu. Anımsarsınız belki. Çin'den gemiye metali yükleyeceğiz. Sonra bu gemi İspanya'ya gidinceye kadar hiç işçi olmadan, işte bugünün karanlık fabrikalarının o dönemki versiyonu, e, İspanya'ya yanaşırken araba olarak oradan inecek. Çünkü artık robotlar var. O dönemde çıktı çünkü üretimde robotlar değil. Robotlar var. Robotlar üretimi gerçekleştirecek. Eee evet. Ne olacak? İş yok olacak. İşçi de yok olacak. André Gort'un ünlü var biliyorsunuz. 1980 yılında yazılmış Elveda Proletaryat. André 1980'de bunu söylüyor. Şu an 2018 yılındayız. 1980'den 2018 yılına geldiğimizde dünyada işçi sınıfın sayısı, işçilerin sayısı 3 katı artmış durumda. Yani işin yok olduğu falan yok. Ama iş muazzam ölçüde biçim değiştirmiştir. Yani belki elveda proleterya değil ama neredeyse herkesin proletelleştiği, başta mühendis emeği olmak üzere, değersizleştiği bir durumla karşı karşıya kaldık. Yine Sade hocamın söylediği polarizasyon yaşadı. Yani bir kısım emek, evet yüksek, işte altın yakada denilen yüksek gelir ederken çok yüksek gelirler elde ederken nüfusun geneli birçok ülke için daha fazla yoksulluğa bitilmiş oldu. Şimdi bu yeni sanayi 4.0 sürecinde ise şöylesi bir durum var. Yani belki buradan bir çıkışla yakalanabilir. Esin Hanım'ın da bahsettiği, vurguladığı şey önemli bence. Burada bu sefer aslında verimlilik şeyinin ee, diyelim, ne diyelim paradigmasının sonuna gelinmiş durumda. Artık verimlilikten niteliğe dönmek yani dünyada artık böyle şey değil. Ee, hani farklıyı bul, mor ineyi buldu, bu devir bitti. İşte markalar, yadır yadır, bence bu devir de bitti. Evet. Önemli olan yaptığın şeyi iyi yapmak. Geçen Bekir Ağrıların bir sunuşu vardı, orada çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki, dallanmak değil, köklenmek. Yani gücü köke doğru verdiğimizde niteliksel farklılığı yakalayabileceğiz. Çünkü gelecek dönem böylesi dönem. Peki bu dönem içerisinde yani yüksek ilişkisellik düzey içerisinde Türkiye'nin durumda ne yapabilir? Şimdi Türkiye coğrafi konum olarak çok avantajlı tabii ki. Yani iki saat mesafede dünyanın neredeyse ekonomik açıdan söylüyorum yarısına erişebilir durumda. E, çevresindeki ülkelere tek tek bakacak olursak iş gücü niteliği açısından, üretim, kabiliyet açısından e, sermaye birikimi açısından neredeyse diğerlerinden daha iyi durumda. Dolayısıyla bir potansiyeli var. Fakat bunun doğru politikalarla yönetilmesi gerekiyor. Bu küresel meta zinciri içerisinde alacağı pozisyon ona göre netleşecek. Yani ya biz bir süre sonra işte Almanya'nın, Amerika'nın ürettiği malların tamamen seyircisi olacağız ya da sürece dahil olacağız. Sürece şöyle dahil oluyoruz tabii ki bizdeki üreticilerin önemli bir kısmı tedarikçi pozisyonda olduğu için Büyük firma bir şey istediğinde o hatta zaten mecburen kuruyor kendisi. Yani fark etmeden aslında tırnak içerisinde sanayi dörde geçiyor. Fakat önemli olan bunu kullanabilir hale getirmek. Yani o malumatı, malumat olan şeyi e, gömrü bilgiye e, dönüştürebilmek bu önemli bu süreç içerisinde. Burada işte temel konu yine Esin Hanım'ın da vurguladığı eğitim. Yani sanayi 4.0 olacaksa, Türkiye'de bu süreç içerisinde görevi iyi bir konum elde edecekse, iş gücü de daha fazla yoksulluğa itilmeyip daha nitelikli ve yüksek gelir elde ettiği bir duruma erişecekse, burada başlanacak temel nokta robotik, teknik, metrik bir şey değil. Burada başlanacak yer insanın kendisi Şimdi bu gömülü bilgiye, gömülü bilgiye T0 olacak denilen şeyi nasıl elde edebiliriz? Bu aslında bizim tarihimizde var. İşte köy el örneğin, bunun örneği yaparak öğrenme, dokunarak öğrenme. Şimdi biz modern olarak bunu yapan çocuklar eğitim sırasında sistem ve tabii sistem ona art da yıklıyorlar, tasarım da yıklıyorlar. Bunlarla da beslenmiş ama bunlar da tek başına yetmiyor. Bugün de birçok kolejde robotik Atölyesi var, kodlama atölyesi var, maker atölyesi var. Niye yapıyorsun bunu diye yöneticisiyle konuştuğumuzda şey yok, karşılığı yok, cevap göremiyorsunuz. Yani bunlar arasındaki ilişkisel bağlantı nedir? Ya da bu çocuk bunları nasıl kullanacak? Ya da kodlama dediğin şey, mouse bir şey alıp bir yere bırakmaktan ibaret mi? Ya da gelecek çağ e, gençlerin işte X kuşağı tablet üzerinde parmağını kaydırma yeteneğine sahip olan kuşaktan mı ibareti olacak? Şimdi böyle olmaması için, niteliksel bir dönüşüm olabilmesi için aslında öncelik sakin olmak lazım. tabii. bir saçlı ilk yaptığı, yapması gereken şey, sakin olduktan sonra, sakin olduktan sonra da kendi kaynaklarımızda, yani bu toprakta mevcut olan kaynağı bu süreçte doğru işlemek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Zaten. Çok teşekkür ederim. Ben çok sakinim. Çünkü... E, bu robotlar e, bu sorunu çözecek, eğitim sorununu da çözecek nasılsa. Çünkü e, bir okuduğum makalede de şöyle diyordu, e, tezleri robotlara yazdıracağız, yüksek lisans doktora tezleri. E, her şeyi e, tezler e, robot yapacak, gerek kalmayacak zaten, uzaktan kumanda kitaplar girilecek, onlar e, öğretecek. Biz sakiniz de sonra biz biz ne olacağız biz hangi V'nin neresinde yer alacağız yani vasıflı vasıfsız neresinde ücretimiz mi ne olacak nasıl paylaşacağız bu nasıl kamu yararı bize yansıyacak tabii, hep bu boyutunda durmaya çalıştım çünkü artık şeyi biliyoruz yani en azından sanayi 4.0 dediğimiz olayı biliyoruz şimdi ben tekrar sözü Esin Hanıma vereceğim. Ee, şimdi daha soğuk bizde, bize e, örneğin e, sizin gördüğünüz kadarıyla çünkü siz uygulamacısınız e, nasıl bir eğitim e, sistemi e, desek yani nasıl bir eğitim sistemi kurmamız lazım? Herhalde bu doğru değil. Yani biz şimdi 200-300 öğrenciye getiriyorlar sınıfları. Klasik sınav yapmamız zaten çok zor bizim. Yani bunlara okuyup değerlendirmemiz çok çok zor. Onun için çoktan seçmeli. Makinelere koyuyoruz. Oradan çocuklar seçmeliye göre şey yapıyor. Benim kız oradan çözmüştü ki ben aslında test çözme yöntemini bilsem diyor. Bu sınavların hepsini çok iyi bir şekilde başaracağım diyor. Ee, yani hiç kitap okumadan. E, o test çözme tekniği her şeyi çözeceğini e, düşünüyor. E, nasıl bir eğitim yaparsak da somuk bize e, istihdam alanında e, gençlerimize e, önünü açarız e, ve Türkiye'nin önünü açarız. En önemlisi bu. Çünkü sonuç gibi e, diyor, geliyor eğitime. E, e, takılıyor her şeyde. Şimdi tabii bütün bu değişimlerin içerisinde eğitimci değilim ama iç dünyasındaki ihtiyaçları esinader görüşlerimle ilgili de paylaşmak isterim. Bütün bu değişimlerin içerisinde de eğitim de aslında tüm dünyada olmak üzere aslında iki önceki yüz yılda Yani yenilenmiyor. Bugünün yenilenemiyor. Çünkü her şey o kadar hızlı değişiyor ve gelişiyor ki ee, gerek bu e, yeni terminolojileri ve yeni dünyanı kucaklayacak anımsın olacak hukuk da geride kalıyor. Eğitim de geride kalıyor. Dolayısıyla bu ikisini birlikte düşündüğümüzde e, benim gözümde böyle birazcık bugünlerde geçişteyiz ama birazcık da boşlukta böyle uçarak bir dönem geçiriyoruz. Dolayısıyla eğitimde e, Özgür düşünen, düşündüğünü özgürce cehline getirebilen ve hayallerinin peşinde vazgeçmeden koşan özgüvenli bireyler, vazgeçilmez unsurlar olarak görüyorum. Bunun için illaki üniversite, illaki master diyenlerden değilim. Tabii ki son derece yani onun tartışması bile olmaz. Daha dün bir konu oldu, paylaşmak isterim. Aslında bu sizin az önceki sorunuz da bayağı düşündürür. Yani bunun bu teknolojik düğmenin, dijital dönüşümün topluma faydası ve topluma yayılımı, özellikle e, Fikri Mülkiyet'in e, davranımı ve paylaşımı diye sorunuz. Çok önemli. E, ben biraz daha bu anlamda bugünün daha ileride olduğunu ve daha erişilebilir, yani yaygınlaşma anlamında daha iyi platformun olduğunu görüyorum. E, çünkü çünkü e, Artık bu dönemde inovasyon ve farklı düşünmekten hep bahsediyoruz. Ee, size bir şey paylaşmak istiyorum, bir e, hikayeyi paylaşmak istiyorum. Ee, Hollanda'da bir genç üniversite eğitimini almıyor, sadece şeyi bitiriyor ve standart bir çalışan olarak bir yalıtım firmasında çalışmaya başlıyor. Ve bir gün geliyor babasına diyor ki ben işten ayrıldım. 28-30 yaşlarında bir genç ben işten ayrıldım. Baba dedi zamanlar işleri iyi ama şu anda böyle sadece günlük hayatını kazanabilen baba. Ben işten ayrıldım. Niye ayrıldım? Çünkü ben organik yaratım malzemesi üreteceğim. E, nasıl yapacaksın bunu? Patatesler yapacağım. Babası diyor ki e, oğlum diyor sen git kendi iyi bir iş bul. Ben bugün yani senin bu patateslerimle uğraşacak durumunda değilim ve böyle bir şey de olmaz, söz konusu değil. Çocuk gidiyor, bir e, öğretim görevlisi buluyor, diyor ki anlatıyor, ben diyor patatesten yalıtım malzemesi yapacağım, organik olacak bu e, Görüşlü eğitim görevlisi de diyor ki, e, yani böyle bir şey ben mümkün görmüyorum diyor, dolayısıyla da bunun üzerinde de çalışmaya çok değerli görmüyorum diyor ve çocuğu gönderiyor. İki gün sonra öğretim görevlisi geri dönüyor. Ee, seninle konuşmak istiyorum, aklıma bir şeyler geldi diyor. ve birlikte görüşmeye başlıyorlar. Sonuç itibariyle bir oluşturuyorlar. Evet, üniversitede buna dahil oluyor. Sonra e, ARGE çalışmalarına başlıyorlar. Gidiyorlar devletten destekler alıyorlar, devlet destekleri veriyor. Sonuç itibariyle gerçekten çocuk şeyin geliştiriyor. Patatesten yalıtım malzemeleri içiğin tüm katları organik olmak kaydıyla geliştiriyor. E, Hollanda Hükümet diyor ki devleti tamam şu anda bunun patentini alın artık patentleri alınıyor ama bunu e, üretime geçirmek lazım, hayata geçirmek lazım. 20 milyon euro kadar da bir yatırma ihtiyaç var. İtalya'dan bir firma ortaya çıkıyor. Diyor ki onunla ilgili ben makineleri sağlarım. Ben bu projeye inanıyorum. Dolayısıyla bu ortaklığı yapalım ama e, patenti birlikte paylaşacağız. Patent haklarını alacağız, paylaşacağız. Sonuç itibariyle şimdi o yatırım yapılıyor. Bu da çok yeni. Dün e, bu konuştuğum kişi benim yakın bir arkadaşım Hollanda'da ve e, onun olduğu yapıyorlar. Dolayısıyla... E, yenilikçi, farklı düşünen ve hayalın peşinde koşan gençler, girişimciler, aslında bunu hayallerini gerçekleştirmek üzere çok farklı e, metodlarla e, sermayeye erişebiliyorlar. Aslında söylediğimiz gibi sadece para değil, tencuburdan ziyade tencubur asetler çok önemli, çok kıymetli. Burada ekosistem çok kıymetli. Açık inovasyondan bahsediyoruz artık. E, Tabi sizler iktisatçısınız çok daha iyi biliyorsunuz. Kaynaklar kısıtlı. Bu kısıtlı kaynaklarda maksimum üretimi yapmak durumundayız. Dolayısıyla da herkes ARGE'yi başına yapamaz. Yani tüm dünyada herkes ARGE'yi başına yapamaz. Biliyorsunuz ki çok pahalı. Dolayısıyla açık inovasyon ekosisteminin gelişmesi, bu ülke hakların da patentlerin de bir şekilde paylaşımı dağılımı ve daha çok da sosyal olarak, sosyal boyutuyla topluma faydasının artacağını görüyoruz. Şimdi yeni mesleklerden konuşuyoruz. Önümüzdeki 20 yılda mesleklerin %60'ı yok olacak. Evet, peki yerine ne gelecek bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçbirimiz tahmin edebiliyoruz. Nelerin yok olacağını aşağıya sorarak görebiliyoruz. Bilebiliyoruz. Ama yerine ne inikam edeceğini bilmiyoruz. Mesela ben oğlumu büyütürken sen benim öyüntüsü ol ya da benim oğlum benim öyüntüsü olacak diye ben büyütmemiştim. Çünkü bilmiyordum öyle bir şey olduğunu. Benim oğlum büyürken de şey olduğunu, ne zamanki gitti o ekosistemin içerisine girdi, böyle bir şeyin gerçekten çok kıymetli olduğunu kendince e, düşündü ve o verim mühendisi oluyor şimdi. Bunu pek çok, e, anneannesi, dedesi de e, e, verim mühendisi hani ne yapıyor, ne ediyor iyi bir şey olduğunu biliyorlar ama detayında ne e, doğal olarak bilmiyorlar. Dolayısıyla yani yenilik çok hızlı. İnovasyon aslında şimdiden sonra inovasyon. Çünkü büyük teknoloji şirketleri bugün şunu çalışıyor, dünyadaki her bir ferdin birbirine connect olması, birbiriyle ilişkisinin olması üzerine çalışıyor. Yani bugün 7 milyar nüfus var, 7 milyar insanın birbiriyle bir şekilde connect etmek üzerine çalışıyor. Bu muazzam bir şey. Ee, örneğin Amazon'da bir kabiledeki birinin de bu aslında network'ün içerisine girmesi ve onun tecrübesi ve onun beyninin de bu <gülüyor> akıl havuzuna dahil olması demektir. Ve burada bizim öngöremediğimiz, bilemediğimiz gerçekten e, dünyayı çok başka yerlere götürecek gerçek inovasyonların bundan sonra hayata geçeceğidir. Şimdiye kadar hep böyle küçük ekosistemleri konuştuk. Küçük ve güçlü ekosistemleri konuştuk ama dünyanın kendisi böyle büyük ve güçlü bir ekosistem haline geldiği zaman gerçek inovasyonu orada görüyor olacağız. Örneğin blockchain diye bir teknoloji çıktı. Blockchain o kadar yıkıcı geliyor ki sadece kripto paraların ötesinde aracı olan tüm kurumların ortadan kalkması demektir aslında o teknoloji gelişkinde ve gerçekten işlemeye başladığında yani bankacılık gibi, sigortacılık gibi aracılık yapan yani parayı buradan oraya gönderdim evet onayladım. E, ya da e, gönderip geçen ben buradan malı buraya gönderdim ve onayladım. Aracılık yapan bütün kurumların aslında ortadan kalkıyor olması demek. Ama bunun yerine başka e, başka e, meslekler ortaya çıkacak, başka iş kolları ortaya çıkacaktır. Tabii burada verimlilikler artıyor, e, kalite artıyor e, ve aslında rutin ve monoton işleri daha fazla akıllı robotlar, akıllı makineler yapıyor. Robot değil de Akıllı makineler yapıyor. İnsanoğlu ne yapıyor? Ama hangi insanoğlu? Yetkinliği yüksek insanoğlu da karmaşık yapılarda problem çözülmesi gereken yerlerde de oturuyor, oturacak ve yapay zekayı daha fazla geliştiriyor hale gelecek. Dolayısıyla mavi yaka, beyaz yaka altın yakalılardan hep bahsediliyor şimdi önümüzde. Belki mavi yaka yerine altın yakalı yakalacak. Dolayısıyla e, yani e, Amazon gidiyor, şey satın alıyor. E, Holpuz bir e, Amazon aslında bir online e-ticaret e sitesi iken gerçeğinden gidiyor bir market zincirini satın alıyor. Çünkü orada erkenlerin kurallarını değiştirecek. Orada yeni bir oyuncu olacak. Bunların hepsinin elinde de çok güçlü veriler var. Çok güçlü veri topluyorlar. Kesinlikle biraz Hemen toparlıyorum. Şimdi ben o zaman şöyle bir son söze geçeyim. E, i̇şsizlik evet olacak ama bunun karşılığında Universal Basic Income diye bir yeni sosyal güvenlik kurabı gelişti. E, o, ülkeler bunun üzerinde çalışıyorlar. Finlandiya bununla ilgili ilk uygulamaya başlayan e, ülkelerden biri olacak. Yani vatandaş olmam sebebiyle, o toplumun bireyi olmam nedeniyle devletin bana gelirimden ya da servetimin dışında servetimden sağladığım gelirimin dışında bana bir ödeme yapması. Belki de onun için bu kadar, böyle bir ak yapı oluşacağı için ülkeler bu kadar daha kapalı ekonomiler haline dönmeye başlıyor. Dolayısıyla her sorun kendi çözümünü mutlaka getirecek. Bizim bu ile ilgili konuştuğumuz bir sürü problemler var. Ama bunu yaşadığımız dönemlerde kendi çözümlerinde ortaya çıktığını görüyor olacak. Yeter ki sürekli öğrenen, Türkiye olarak sürekli öğrenen ve gelişen bir ekosistemi biz oluşturalım ve biz de bu ıı, teknolojik değişimin ve dönüşümün içerisinde elbette ki olabiliriz. Teşekkür ederim. <gülüyor> teknolojik değişimlerin kere karıda çok olumlu yansıdığını e, gördüm. E, olumlu yansıdığı. E, peki e, ücretlere genel olarak yansıması ee, nasıl acaba teknolojik teknolojik işsizliği de söyledik. Ee, bir ücretlere yansıması konusunu şöyle nasıl yansıtabiliriz? Nasıl daha adil bir şekilde bu paylaşım yapılabilir? Birinci soru ikinci İkinci e, e, çok basit e, bir yani, şekilde e, bizim bu dijitalleşme veyahut da bu teknolojinin olumsuz yönlerini atlatabilmemiz için e, nasıl bir oluşturmamız, yani niye hazır ol olmamız gerekiyor? Teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde e, devamlamaya çalışayım. Şimdi müddet tarafı aslında biraz önce bıraktığımız yerden devam edersek, yani bir en üstünde çok yüksek gelen süper siperler, biraz daha altında belki belli e, koalifikasyonlara, yeteneklere sahip olanlarımızın gelirleri ama ...rutin işler yapanlarımızın çok ciddi bir ücret baskısı olduğu kesin. Ee, bu anlamda ciddi bir farklılaşma ve e, düşük ücret grubunda o baskı devam edecek gibi de görünüyor. Ee, aslında şöyle bir dünya artı, ücreti arttıracak bir şey enflasyon artarsa da... Yani ...en azından onu yakalamak için nominal bir artışta bekleyebiliriz ama göründüğü kadarıyla... Dünyada enflasyonu bastıran da ciddi bir özelliği var bu teknolojik değişimin. Yani robot teknolojileri, yapay zeka devreye için üretim maliyetleri ciddi biçimde düşmeye başlıyor. Yani 2000'lerden sonra bütün dünyada aslında enflasyon düşme eğiliminde. Bunun en önemli nedenlerinden birisi başta Çin, Hindistan gibi ülkeler olmak üzere oradan gelen ucuz ürünlerin bütün dünyaya daha rahat yayılması, rekabeti artırması ve e, gittiği ülkede fiyat artışına çok yol açacak bir ortam yaratamamasıydı. Şimdi e, mesela çalışmalar var. Amerika'nın Çin'den ithalatı %15-20 düşecek gelecek 10 yılda gibi sonuçları var. Bunun nedeni Trump değil. Trump'la çalışıyor ama zaten belki olacak bir şey. Çünkü e, Amerika, Çin'den ithal ettiği ürünleri kendi robotlarıyla üretmeye başlayacak. Yani oradan bir de ulaşım maliyetiyle daha pahalı Örneğin Çin'de günde 8 dolara çalışan bir işçinin ürettiği ürünü almak yerine yine atıyorum günde 2 dolar maliyeti olan bir robotuyla kendisi üreterek onu karşılayacağım. Dolayısıyla, dolayısıyla Çinli hani sembolize etmek gerekirse o ucuz iş gücünün yanına daha da ucuz bir iş gücü gelmeye, yani robotlar gelmeye başlıyor. Bu üretim maliyetlerini, maliyet enflasyonu bastıran bir unsur oluyor. ...zaten gelir yeterince yaratılamadığı için, ücretler baskı altında olduğu için, işsizlik yüksek olduğu için de... E, ...talep de yeterince, dünyanın birçok bölgesinde yeterince ortaya çıkamadığı için... ...hem talep tarafında bir çıktı açığı sorun var, hem maliyet tarafında enflasyonu bastıran bir dünya. E Sonuçları nasıl görüyoruz? FED e, kaç yıldır faiz arttırmaya çalışıyor ama enflasyon gelmiyor bir türlü. Ücretler bir türlü artamıyor, faiz arttıramıyor. Faiz arttıramayınca işte, varlık balonu dediğimiz balonlar oluşuyor... Ee, borsalar artıyor, yükseliyor. Bitcoin dediğimiz işte şifreli paralar ve benzerleri büyük değerler kazanıyor ve da büyük oynamalar yaşıyor. İşin bir bu boyutu var. Bu enflasyonu bastırması. Amazon gibi dağıtıcıların büyük kaynılara sahip olması ve her şeyin çok ...alternetlikle ucuzun sunması gibi... ...ya da bu Esna'dan bahsettiği blockchain... E, blok zinciri teknolojisi... ...gittikçe aracıları yok edip... ...daha da maliyetleri düşürüp... ...enflasyonu bastıran özelliği... ...bir başka boyutu. Ee, hızla söylemek gerekirse... ...tekhal yani piyasa hani rekabetçi mi olur... ...daha da tekhal olur... ...rekabetten uzaklaştığı yani... ...kazanan en fazlayı alacak... Yani ...biraz önce bahsettiğimiz o şartımız sözlerinde olduğu gibi... Yani şöyle birkaç veri var. Amazon dünyadaki toplam online e, satışların yüzde 40'ını şu anda e, gerçekleştiriyor. Facebook, Facebook ve Google Amerika'daki reklam online reklam gelinin üçte ikisini elde ediyor. Yani çok ciddi böyle bir yapı var. Son soru hocam çok hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışayım. Ne yapmalı sorusuna hani tabii hepimizin farklı görüşü olabilir. Bu konu çok kolay oluyor. Esra'nın ee, bahsettiği bu temel gelir, basic income çok konuşulan, tartışılan bir konu. Ee, buna benzer e, işte e, herkesin aslında toplumsal bir hisse sahibi olması ve bir şey oldu gibi, bir e, işte hisse payı, sahibi, kar payı, temeklüğü gibi bizim toplam yaratan masada madem çalışamıyoruz, madem robotlar yapacak, o robotların ürettiği dünyadan biz bir temettü alalım gibi farklı fikirlere giden öneriler var. ...robotlara vergi koyalım... E, ...dan tutun da... E, iş, e, ...işte... E, ...konut, mortgage, konut kredi sisteminin ...yerine iş kredi sistemi... ...yani öğrencilere kredi vermek ve çalışınca... ...geri ödemesini sağlayacak sistemlere kadar... ...ama şöyle bir şey var... ...iki dakikada bitireceğim hocam... ...bir şey... E, e, ...bu temel gelir... ...tementü dağıtmak falan... Hayır, ...bir noktaya kadar böyle formüller bulacak sistem ama... ...temel sorun şu... ...işi olmayan insan... Yani, tamam hayat güzel bir devam ediyor ama başka sosyolojik, psikolojik sorunlar yaşamaya bağlı. Yani deneyler yapılıyor işte. Çok yoksul bir köy, bir bölge var. Orada insanlara belli gelir veriliyor. Ee, yine benzer yoksulluğun, gelirin olduğu bir bölge var. Ama orada insanların belli işleri var. Ücretleri çok düşük çalışıyorlar ama yoksullar. Diğerleri yoksul e, ama onlara destek salkınıyor. Suçun işte her türlü adımıza gelecek hani negatif, sosyolojik olarak, psikolojik olarak ortaya çıktığı yer iş olmadan gelir aktarılan yerler oluyor. O nedenle yani hani insanlar çalışmasın biz onlara biraz gelir verelim dünyası pek kolay bir dünya olmaz gibi gözüküyor. Alternatif neler olabilir? Mesela negatif gelir vergisi gibi. Hani insanlara bir şekilde iş yaratmak. Başta eğitim çok çok önemli. Yani bu yeni dünyaya uygun bir iş gücü yaratmaya maksimum çaba Tabii herkes yine o yüksek gelir elde edemeyecek ya da yeterince, örneğin atıyorum 3.000 liranın altına geliriniz varsa 2.000 lira biz 3.000 lirayı minimum ücreti kabul ediyorsak sizin geliriniz 2.000 ise 1.000 lirayı devlet size ver, verecek yani negatif vergi gibi. 3.000'in üzerinde gelir elde ediyorsanız siz vergi vereceksiniz 3.000'in altına devlet size verecek ama çalışmayı te teşvik eden bir sistem. Benim tahminim son söz olarak da onu söyleyeyim tabi birçok örnek var ama vaktimiz sınırlı. Çalışma süreleri kısılacak bir dünyada. Kuzey ülkelerinde başlıyor. Yani e, yarım gün çalışacağız ve çift bardağı çalışacağız bir geliyor bana. Aynı işleri bölüşeceğiz. E, burada kritik soru da bir ücretimiz gelirimiz olacak. Bence gelirimiz pek değişmeyecek. Aynı ücreti alacağız ama aynı işi paylaşacağız. Bir gün iki kişiye bölüm çalışılacak. Pasta aynı göre burada sermaye kaybeder. İş gücünün payı artar. Ama şunu gördük ki dünyada borçlanarak talep yaratan bir sonu var. Böyle sürdürülebilir bir sistem kurmak mümkün değil. Gelirle talep yaratan bir sistem kurmak gerekiyor. Bu ilk anda sermayenin boyunu azaltacaktır ama o geliri elde eden, yarım gün çalışan, yarım gün çalışmayan insanlar muhtemelen daha mutlu olacak. Başka kişi işte sağlığı için zaman ayıracak, spor için zaman ayıracak daha robotların yapamayacağı, yardımlaşma, insan, destek, bakımı gibi işler yapacak, e, talep yaratacak. Yani bunlar alternatif ama benim en çok istediğim bu bizim doğamıza doydu. Yani bir gün çalışmak, yarım gün var. E, Gerçekten iyi sözler. Teşekkür ediyorum. Yani sonuçta şuraya geldik. Tüketimde e, demokratikleşme olacak ama, mülkiyette demokratikleşme konusu biraz e, problem olacak herhalde. Şimdi hocam çok kısa alabilirsiniz. Bu zaten bütün problemler, teknoloji, robot arkadaşım falan, bütün bunlar siz de söylediniz. İslam da söylediniz. Evet. Neden rekabet? Azalan keretleri. Bu azalan keretleri belli bir süre sonra tekrar aynı problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nereye kadar verilecek? Yani burada bir, bu doyumsuzluk. Ee, yani daha fazla üretelim, daha fazla tüketelim uyumsuzluğu. Ee, Bunlar mesela, ilk iki cümleyi en azından değinirseniz e, okurumuzu açmış olursunuz, teşekkür ederim. Yani tam hani baş, konuşmaya başladım dediğim yere e, buluyoruz. yani. Şimdi mesele ürettiğimizden ziyade nasıl ürettiğimiz. Çünkü hali hazırda zaten dünyada üretilen MTR, e, dünyada tüketilebilecek olanın üzerinde. Yani ihtiyacın üzerinde e, mal ve hizmet üretiliyor. Fakat dünya nüfusunun yüzde yirmisi günlük beslenme ihtiyacını bile tam olarak karşılayamaz durumda. Problem burada. Yani üretimi içimi, üretim ilişkileri bütünü üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi, burada şöyle bir durum da var tabii. Bu teknoloji arzu diyebileceğimiz, özellikle son süreçte iyice irmelenmiş olan yani 1980 sonrası dilim e, ile Bilim ile teknoloji arasındaki duvarı da büyük ölçüde ve saygı Konuşurken de daha ziyade geçmiştekinden farklı olarak bilim ve teknoloji diye hızlıca söylüyoruz. Halbuki bilim ve teknoloji ikisinden İkisi birbirinden oldukça farklı, özgün niteliğe sahip alanlar. Şimdi teknolojik arzudaki artış, bilimsel alandaki çalışmaları teşvik ediyor. Hem sermaye e, gereksinimi açısından teşvik ediyor hem de motive ediyor. Ve bu alanda çok ciddi çalışmalar var. Bunları da anmak lazım. Özellikle interdisipliner çalışmalarda ciddi artışlar var. Genetik alanında çok çok ciddi artışlar var. Ee, az önce Esna Hanım'ın vurguladığı blockchain hiç girmeyelim bile internet teknolojisi kadar yeni bir şey yani o kadar güçlü bir teknoloji hiç konuşamayız bugün. Ee, fakat bunun dışında geçtiğimiz 2017 yılında bence insanlık tarihinde gelmiş geçmiş en önemli bilimsel durumla karşılaştık. Belki atomun parçalanmasından sonra ikinci olabilir. Yapay emri ürettik. Laboratuvar ortamında Kadınsız ve erkeksiz yapay emri üretebilir durumdayız. Yani bu şu demek teknik olarak insan tarlaları, geçmişte bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz insan tarlaları yapılabilir durumda. Serbest mi şimdi? Hayır. Yasal, kültürel, işte dini bir sürü engel var olacak. Fakat eğer bir şey yapılabiliyorsa bir yerde o kesin yapılır. Yani bunu ilk önce kaçak olarak belki yapılacak, daha sonra gelişecek. Şimdi bu niye önemli? Şu açıdan da önemli. Gelecek, şimdi bugün Amazon'u konuşuyoruz, Uber'i konuşuyoruz. 10 yıl önce bu kadar konuşmuyorduk. İşte 10. sıradaydı belki Amazon. 10 yıl sonra da açıkçası Amazon'u, Uber'i konuşmayacağız. Başka firmaları konuşacağız. Bu firmalar hangi firmalar olacak? Giyilebilir teknoloji alanında yenilikler getirmiş olan firmalar olacak. Bunu açık, net biçimde görebiliriz. Şimdi bunları besleyen esas şey de özellikle bu genetik alanındaki çalışmalar. Şimdi bir iktisat öğretkisi mezun olduğunda hangi bilgilere sahip olmalı bu yeni sanayi 4.0 sürecinde? Bunu belki düşünmek, işte kurumlarımızda da şey programlara dahil etmemiz gerekiyor. Yani bir iktisat, me iktisat mezunu üzerinde konuşursak genetikten de biraz avlayacak. Bir sanal dünyanın veya da çevrim içi dünyanın dili olan kodlamayı da birazcık bilecek. O finansal oyunlardan, blockchain teknolojisinden de yine anlayacak bir yeterliye sahip olması gerekiyor açıkçası. Bu yeterlikleri bir şekilde kendinde barındırmayan öğrencilerinde mezun oldukları aşamada herhalde o şey dağılımında, istihdamın kendi içerisindeki işte yakalı veya da hiyerarşik dağılımı içerisinde en alt sıralara doğru doluşacağını öngörmek lazım. Son bir şeyle bitiriyorum. E, arkadaki portreler çok güzel. Gerçekten e, yine İFMC'nin önemli bir şeyi olmuş, katkısı da olmuş. Ali Özgüven Hoca Kültür Üniversitesi'nde e, emekli olduğu bir önce beraber çalışıyordu. Bir gün konuşurken dedi ki, ee, çoğunuz tabi yakın tanıyorsunuz Ali Bey'in projeyi ve uzun mesailerimiz olmuştur. Elbette benim adım edilir onlara ilgili konuşmak ama güzel bir anı paylaşmak isterim. Dedi ki bak dedi Sinan dedi mesela makine mühendisliği iktisattır Aslında dedi bütün diğer esnekler iktisattan türemiştir. Şimdi makine mühendisliği deyince hani üretim falan oradan bağlanabilir diye bir şey yaptım. Bak dedi mesela tıp da aslında iktisattır dedi hocam dedim şimdi tamam makine mühendisliği <gülüyor> anladım dedim. Üretimi oradan bağlayalım ama şimdi tıp başka bir alan. Biz nasıl bunu getir iktisada indirgeyebiliriz? Olur mu dedi evladım dedi. Bak dedi tıp öğrencisi 6 yıl okuyor uzmanlık bilmem ne ondan sonra ne yapıyor? Ne yapıyor hocam dedim. Gidiyor muhanehane açıyor. Şimdi mesele biraz da böyle yani geleceğin ekonomileri diyoruz. Yani bir ekonomilerini şekillendirecek öğrencileri de bu salondaki hocalarımız başta olmak üzere bizler yetiştirmek zorundayız. Böyle bir sorumluluğumuz var. Çok teşekkür ederiz. Hızlıca <gülüyor> ben bir iş dünyasından talep dile istiyorum. Ne olur bütün hocalar da buradayken dile öğreterek mevcut öğrencileri. En temel kritiğimiz o <gülüyor> Dil öğrenmek çok önemli bir konu dil bilmek çok önemli bir konu. Dolayısıyla herkes bir aradayken bu talebe kesmeyi harcayacaklar. Çok kısa sorunu soru çözeceğiz. Sinan Hocam'ın söylediği zaten tarlalar insanlar, işte kadar önerlik olduğuna göre bize de bir ihtiyaç kalmayacak zaten. Dolayısıyla zaten o tarlalarda dil de öğretecekler, her şey öğretecekler. Bizim bir anlamımız kalmayacak herhalde. Bu insan nesliyle bu robotlaşmayla beraber bitecek gidecek. gidecek birkaç tane kişi kalacak diye düşünüyorum. Şimdi Esmir Sevgi e, hemen soru cevap yapalım e, kısa lütfen. Sorunuzu bile kime soracaksanız önden başlayarak hemen verebilirseniz. Ben 77 mezunu Kadir Karpak. 2000 yılından beridir kafama takılan soru var. Ben siyasete satış okudum. Toplumsal problemleri belirleme ve çözüm üretimi adına Devlette, iş dünyasında ve bizim cemiyet ve sivil toplum kuruluşlarında böyle bir entegre çalışma yapabiliyor mu? Yapabiliyor mu? Çünkü artık problemler entekle hale gelmiş. Antropoloj, sosyoloji, ekonomist, hukukçu, teknolog teknoloji bunlar bir araya gelmeden gelişecek problemleri çözmek mümkün değildir. Bu konuda eğer böyle bir merkez varsa sizden öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Siz daha çok yakınız yani açıkçası bilmiyorum farklı bu konuda çalışma yapan merkezler bu kadar entegre yapan var mı emin değilim ama bu çabalar var hani kendi içerisinde entegrelerine çalışan bazı kuruluşlar var ama bu kadar entegre bir yapı bilmiyorum ya da ben için olabilir ama doğru yani bir şeyi doğru anlamak ve yorumlamak için gerekli bir şey veya kavunun da ciddi bir de olması gereken bir şey bunu bu toplamak Şimdi sanayi-teknoloji bakanlığının dijital dönüşüm platformu var, tüsiyat içerisinde aslında tüsiyatın başlattığı bir şeydi o. Daha sonra birinci sanayi-teknoloji bakanlığıyla paylaştılar o ilk rapordan sonra bakanlık da bunu sadece tüsiyatın değil diğer bazı meslek örgütlerinin de tüsiyatları içerisinde Top var, Yaset var, TTGR var, Tim var. bunlarda bir komisyon oluşturuldu. Tabii yani ben söylüyorum ama istemem kendisi. Bu komisyon çalışmalar yaptı, işte her bir e, meslek örgütü farklı bir alanı seçti, i̇şte kim dijitalleşme, kimi iş gücünün durumu ne olacak vesaire. o raporlar geliyor. Benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla çaba önemli tabii olması gereken bir şey ama hani siz entegre mi diye sordunuz? Orada sıkıntılar var. Bir de kamunun meseleye bakışıyla idarenin daha doğrusu idarenin meseleye bakışıyla e, sektörlerin meseleye bakışı arasında da üst bütün farklılık var. Çünkü burada üniversite, sanayi ve devleti üç ayrı yapı olarak düşünecek olursak üniversite ile sanayi arasındaki ilişki hani üniversite sanayi ilişkisi zaten çok müzmin ve problemli bir ilişki sanayi gündelik çıkarı için üniversiteye bakarken üniversitede sadece fon için oraya gidiyor. Devletle sanayi arasında da problem de var. Çünkü devlet sanayi aslında sınav içerisinde kendinden ara tırtıklayan bir şekilde bir ortaya çıkartıp bir alan olarak görüyor. Devletle üniversite arasındaki problemi hep <gülüyor> Evet. Hocamız kısaca şöyle söyledi. Dedi, evet bir niyet var ama olmaz dedi. Yani kısaca bu. <gülüyor> <gülüyor> bir soru daha var. Siz arkada bakın. <gülüyor> Fahik Çelik. Şimdi burada bu entegrasyonu sağlamak için eğitimin önemine de bahsedildi. Eğitim içinde öz özgüveni gerektiren kişiler yetiştirmek gerektiğini bahsedildi. Bu batılı kavramlar bunlar. İnovasyonda Çin çok önemli bir ülke. Bütün bu Batılı kavramlar dışında başka bir tür içine bir kapıda yazar. Burada girdiğinizde komünist parti konuşamazsınız, cezaevine gidersiniz parti aleyine konuşamazsınız. Bu başka bir kültürel yaklaşımı göstermişler. Yer yani uzaklığı, kalkınma modelleri diye altlarına başka kavramlar yaratmışlar, başka modeller koymuşlar. Kendi aralarında görünmez geçişlerini başka yapmışlar. Üst türler ne yapmaz? Bizim mesela savaş, bunu arka teyitler diyorlar. Savaş arka teypli, yüksek gazetelerde her gün kahramanlık hikayeleri okuyabiliriz. Ama sanayileşimdeki kahramanlık hikayemizi nasıl yaratacağız? Ortak kahramanlarımız kim olmalı? Unutmayın ki iktisatta da en son e, Nobel gönülü kazanan kişi davranışsal iktisat aldı. Ve sorumuzun cevabı şu, insanlar iktisali davranmazlar, insanlar duygularıyla davranmazlar. Noris, sadık kalkınmanın motoru da çok böyle sattığıyla anlatılan şeyler değil. O insan gücünü sizin anlattığınızı, hedeflerinizi nasıl aldattığıyla ilgili bir şey. Dolayısıyla sorun, Erhan hocam olsun. Bilsin <gülüyor> <gülüyor> yapacağız. Önce önce Esin Hanım bir e, yanınız versin soru Erhan hocama görecek. İlla duymak istiyorsunuz değil Mutlaka vereceğiz. E, ama Esin Hanım böyle bir Tabii ki Zatkar Sektim'den sorduğunuz takdını belki de hemen sorduk Brad Pitt'i isterim. E, şöyle ki tabii her ülke kendi hikayesini yaratır. Bizim ülkemizin bir hikayesi mutlaka e, aslında var. E, bunun üzerine e, her birey gibi iş dünyasındaki e, gerek kurumlar, gerek insanlar da tabii kafa yoruyor. Bizim ülkemizin bir hikayesi olmak durumunda. Ben bunu yerel milli olarak falan almıyorum. Çünkü sonuç itibariyle dünya üzerindeki tüm gelişmelerin içerisindeyiz. Yerelleşerek, çok fazla millileşerek kendimize ait bambaşka bir hikaye yarattığımız gün, inşallah yaparız onu bir gün, o zaman bu dünyayı biz dil ediyoruz demektir. Biz yönlendiriyoruz demektir. Ee, Bugün içerisinde mutlaka etkileşim etkileşimler olacaktır. Batısıyla doğrusuyla o etkileşimler mutlaka olacaktır. Çünkü biz ortak akıldan bahsediyorsak mutlaka bir yerde e, ortaya çıkan bir yenilik, bir, e, oluşan yeni bir ekosistem bize bir esim kaynağı mutlaka olacak. Bir alıp kullanacağız. Ee, biliyorsunuz smart e, akıllı e, uluslardan, akıllı şehirlerden çok bahsediliyor. Bunun içerisinde ne yapıyorlar? Örneğin bugün Dubai'de bir e, Yapay Zeka Bakanlığı, Birleşik Arap bir Yapay Zeka Bakanlığı'nın kurulması tesadüfen bir şey değil. Onun arkasında bir strateji var, onun arkasında konulan bir hikaye var. E, bizim ülkemizde de e, biz 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra tıpkı işlerimizde yaptığımız gibi biz nerede olmak istiyoruz. Hedefimiz ne? konumlanmamız, dünya üzerindeki konumlanmamız, pozisyonlanmamız ne olacak biz? Ee, sadece sanayile mi kalacağız? Teknolojiyi üreten, geliştiren mi olacak? Onu en iyi kullanan mı olacak? Ve buna istinaden de bu stratejiye istinaden tüm kurumların, özel sektörün e, tekrardan buna uygun olarak yapılanması ve böylelikle de bir hikayesinin ortaya çıkması. Ama de, de, de, dağınık yapılarda ee, bu hikayelerin yazılması ve gelen olarak bizim ortaya çıkıyor olmamızı ben son derece zor görüyorum. Şöyle oluruz yapılan bir şey alırız, yaparız, üretiriz. Ee, evet çok önemli bir şeydir onun buralarda üretilmesi, buradaki karnaklardan kullanılması. Ama soru şu, yeni ne koyuyoruz, yeni ne katıyoruz? Dolayısıyla biz e, ARGE yapıyorsak da geliştirmesinde mi bulunacağız? Yoksa gerçekten e, araştırmasının içerisinde mi bu stratejiyi daha e, daha topyekün bir mutabakat e, çerçevesinde yapıp, ondan sonra hem e, karar alıcılar nezdinde, idari olarak hem de e, özel sektör nezdinde bunun etrafında yapılanması gerektiği düşünüyorum. Ee, aslında zor bir, uzun bir soru herhalde ama şöyle cevaplamaya çalışayım. Elbette her ülke kendisine özgü sosyolojik, kültürel, antropolojik yapısına uygun bir yapıyla kendi çözümlerinde üretmelidir. Buna katılıyor yani. Biri bir kopyalayacağımız bir sistem yok ama hani konumuz sistem bağlamak gerekirse bence bizim ülkemizde ihtiyacı <gülüyor> diyoruz? Daha çok üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek, dünyadaki bu rey, biraz önce bahsettiğimiz o teknolojilerde önde olmaksa. Şöyle bir veri var. Dünya böyle 1200 Tane bir tane ürün sıralanmış birleşmiş metrenin bir istatistiği var. Ee, 1'den 1200'e kadar bire doğru yaklaştıkça en yüksek teknoloji en sofistik ürünlere gidiyorsunuz. 1200'e gittikçe işte daha az sofistik daha kolay ürünlere gidiyorsunuz. Bizim dünyada en çok 10 ilaç içinde olduğumuz ürünlerin ortalaması 922. Yani bu dediğim gibi ilk yüzdeki ürünler çok yüksek teknoloji ürünler. Güney Kore'nin örneği 105. Şimdi biz e, bu olayın bir sürü artı eksen ama Türkiye ekonomisi olarak daha iyi bir yerlerde olacaksak, dünyada önde bir ülke olacaksak o ilk 100-200 ürün arasına ürünler sokmamız, bunu başarmamız gerekiyor. Öylesine rekabet ve o kadar e, yüksek maliyetli işler ki bunlar. Mesela özel sektörün tek başına kolay yapamayacağı bir sistem, bir yapı, bir maliyet var burada. Bence biz kendimize özgü o dediğimiz sosyoloji, kültürel gibi bir dikkat alan kamu özel iş birliği içinde bir sistem kurmalı. Yani bu sektörler, hangi sektörler ne olmalı, nerede iyi olabiliriz bunu tespit etmek ve oraya gitmek ve orada ilerlemek. Kamu ortağı olur, 10 sene sonra payını satar çıkar ama Türkiye'yi oraya getirir. Kamu özel iş birliğiyle Türkiye kendi iktisadi işletmelerini kurmalı ve bunlar uluslararası firmalar olmalı. Yani yerli değil o firmalar uluslararası olmalı. Sonra da kamu o dönem geldiğinde ne yapması gerekiyorsa yeni yere geçmeli. Şu konuştuğumuz konu yapay zeka dijitalleşmede buna çok büyük olanak veriyor. Artık herkesin kim ne yapacak? Yani biz davranışlarımızdan, patenlerden Türkiye neyi yapabilir, neyi iyi yaparız, neyi kötü yaparız? nerede karşılaştırmalı üstüldüğümüz var, bunu görmek çok daha kolay. Stratejik <gülüyor> planlama yapmak çok daha kolay. Mesela bu teknolojileri bunun için kullanıp doğru tespitleri yapıp bu işbirliğini başarmak da çok önemli. yapacağım çok şey var. Dediğim gibi işte biraz önce yani aynı masanın etrafına oturup farklı boyutlarda düşünmek ama benim düşündüğüm bu planlamaya çok daha müsait bir ortamımız var. kamu özel işbirliğine de ihtiyacımız var. Diye bir e, kadın arkadaşımıza verelim ve son söz olsun. E, çünkü zamanımız yok. Tam bir de bitirmek zorundayız. Evet. İsmim Ebru e, Benim sorum şöyle. E, bu dijitalleşmenin, e, yapay zekanın, makinalaşmanın e, tinsel alana etkisi üzerine bir soru olacak. E, değerler, e, siyasi ideoloji e, bu bu e, Dijitalleşmenin geleceği karşısında çok kökten değişikliklere mi uğrayacak? Yoksa hani müsbet meyfi bir takım etkileşmeler olarak mı değerlendiririz? Sorumu Sinan Hocamıza sormuş olabilirim. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Az önce konuşurken atladım. Bu dijitalizasyon meselesi dijit girin sıfır bir koduna dayalı, açık kapalı sistemler. Ee, i̇nsan ise analog bir sistem. Böyle bir problemimiz var. Şimdi bilgisayar gelişiyor, yazılımlar gelişiyor, müziği oraya aktarıyoruz, görüntüyü oraya aktarıyoruz, hareketli görüntüyü aktarıyoruz. Şöyle düşünün, bilgisayardan Spotify'dan dinlediğiniz bir müzik örneğin ile canlı müzik arasında bir fark var mı? Var. Analog müzikle dijital müzik arasında fark var. Burada işte bu sanayi 4.0 sürecinde de kritiktir bu mesele. Dijital olarak birçok şeyi çözüyor gibi olabilirsiniz fakat işin özünde şimdi dijitalizasyonda Hacer Hocam değindi. Hani bu işin kor teknolojisi nedir dersek sensör teknolojisi aslında mesela o. Her şeyin sensörü var. Bu bizdeki duyular yerine geçmiş oluyor güya. Yani güya derken tam geçmiş değil çünkü burada esas karar alma süreci işte orada da yapay zeka uygulamaları var. Fakat insanın en üstü şeyine erişebilmiş değil bu uygulamaların hiçbirisi. İnsanın üstüne erişebilmiş değil. Burada bütün bu karşımızdaki sahnenin gerisinde yine insan var. Isaac Asimov'un kürt yayını var biliyorsunuz. Ben robot diye. Orada üç robot yasası vardır. Üç robot yasasından birincisi der ki eee Robotlar insanlara zarar vermez. İki, birinci ile çelişmediği sürece robotlar insanlara hizmet eder. Üç, birinci ve ikinci ile çelişmediği sürece robotlar kendi varlıklarını korurlar. Yani bütün bu hikayede de arkada insan dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Dolayısıyla tam bir dijitalizasyon bizim için <gülüyor> mümkün değil. Evet, bir son bir soru, lütfen. Kısa olursa söylüyorum. Yok zaten çok kısa olacak efendim. Ahmet Yoşkunay'da benim adım. Dikkatimi çekti. Eğer gözümden kaçtıysa özür dilerim. Şimdi bir dünya hayal ediyoruz. İşte mükemmel robotlar şunlar bunlar. Ama iklim değişikliği yaşanabilir dünya konusuna hiç değinilmedi. Değinildiyse benim gözümden kaçtıysa i̇şte özür diliyorum. İstatın ayrılmaz bir parçası haline geldi artık. Yaşanabilir bir dünya. En açısından bundan sonraki oturumlarda veya gelecek biberde bu konunun da ele alınmasını öneriyorum, saygılarım. Evet, ayrı bir konu olarak onu gerçekten ele almamız lazım. Zaten söyledik, Sinem Hocam da özellikle Çin'deki gelişmelere dikkat çekti, çevre kirliliğine falan dikkat çekti. Ee, aslında gayet basit bir şey istiyoruz, insan olarak. Sağlık istiyoruz benim gördüğüm kadarıyla. Faturalarımız zamanı dövdüyor. <gülüyor> bir de e, bizi yönetenler iyi yönetsin, kaliteli yöneticilerimiz olsun istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz aslında böyle. Çok fazla büyük bir şeylerde gözümüz yok ama biz tardalara falan geldik Sinan Hocam'a dediği gibi. Efendim Kayartıç e, çocuğumuza uzun bir yaşam e, e, diliyorum. Uzun çalışma süresi e, diliyorum. Hocalarımıza teşekkür ederim katıldıkları için, dinleyicilerimize teşekkür ederiz. İktisayar <gülüyor> Vakfı Başkanımıza, Vakfımıza çok teşekkür ederiz bize bugünün yaşattıkları için. <gülüyor> Cemiyet Başkanı'na çok teşekkür ederim, çok sağ olun.